Allah'ı lütfedene, lütfedileni Allah'ın lütfu ile lütfedilir. Allah'ın lütfu ile lütfedilir. Allah'ın lütfu ile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 Afolun salavat yu'del malumat kavbarik ve selim ramazan Şerife yaklaştık. Allah'ım hayırla kavuştursun. Amin. Amin. Allahümme. Allahümme. Barik lena. Fi, ve şaban, fi ve şaban. ve belligna Ramazan. Amin. Amin. Salli ala aleyhi Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi Şaban Şerif'in faziletlerinden mahrum olmayız inşallah. Bu gece son sohbet Allah'ım son yapmasın. Amin. Kadir Gecesi'nde buluşmayı nasip eylesin. Amin. Sonunda inşallah helallaşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Şalimen, Ghanimen bize de gidip dönmeyi sizi de hayır üzere bulmayı Amin. hep istikamette, hidayette buluşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Ramazan Şerif uzun günler ve sıcak günlere rastladığı için e, tabii ki siz de yorgun olacaksınız Allah'ım kolay eylesin kabul eylesin bilhassa çalışanlara biraz zor gelebilir ama ecirlerde ona göre azim olur büyük olur inşallah yani çalıştığı yerlerden izin almak e, şeyi elinde olanlar yani tatillerini Ramazan Şerif'te de yapsalar çok ibadete faydalı olur ibadete vakit bulurlar Mukabele, hatme vakit bulurlar. Daha belki de huzur üzere olurlar ama bazıları buna imkan bulamazlar. Çünkü mecbur çalışıyorlar. Çoluk çocuğun nefekası için, helalden kazanmak için çalışıyorlar. Allah Teala onlara çok helal rızıklar ihsan etsin. Amin. Bereketler ihsan etsin. Amin. Ve fazl keremiyle Rabbimiz helal lokmalarla iftar etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi tabii Şaban Şerif'te geldi. Miraç dersini de bitiremedik. Mübarek kitaptan da bazı şeyler belki de yarıya yakın kaldı. Onun hakkını kim arayacak? Yani bunlar sizin hakkınızdır. Benden alacağınız olsun da. Ee, ama o hakları arayın. Mesela yani bir daha artık ne zaman nasip olsa Miraç'ta o biter. Ama nerede kaldık onu da bilmek lazım. Gerçi bu kayıtları şimdi alıyorlar ama sonradan aradığımız zaman belki buluruz inşallah kayıtları. İnşallah Rahman ders olarak o tamamlanması nasip olur. Şaban Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayı olmak hasebiyle ve münasebetiyle biraz salavat şerifeden bahsedecek idik. Onu da tam bahsedemedik hiç bu sefer, bu sene yapamadık onu da. Birkaç hadis-i şerif e usta rivayet edeceğim inşaallah. Ondan sonra Ramazan Şerifle ilgili de birkaç fazilet ve ne yapacağımız hakkında önemli ipuçları verelim. Bir de Kadir Gecesi hakkında bir işaret verelim inşallah ona göre Kadir Gecesi'nde zaten buluşuruz yani biz 27. gecede buluşuruz inşallah Kadir Gecesi kesin 27 diyemiyoruz ama 27. gecede Allah nasip ederse buluşuruz i̇nşallah. inşallah evet şu meclisler hakikaten bizim için yani bereket meclisleri bu derslerin olmadığını düşünemiyorum bu sohbetlerin olmadığı bir hayat tarzı düşünemiyorum. Bu sohbetlerin olmaması kurumak demek ya. Yani. Barajların kurumasından daha tehlikeli. Yani baraj kurursa bedenine olur. Bu Bunlar olmasa ruhun kurur. Ruhun kuruması bedeni kurumasına benzemez. İnsan bedeni kurursa, susuz kalsa falan ölür. Ölse de imanlı ölse zararı olmaz. Zaten ecelden evvelde ölmez. Ama ruh kurursa... Allah'ımıza iman söner, kalp ölür. Mesela bu kalp ölmemek meselesi ne demek? Bu kadar hadisleri şerif okuyoruz. iki bayram gecesi, ibadet lehyâden, berat gecesi, ibadet lehyaden. Bunlar hakkında hadis-i şerifler var. Özellikle iki bayram gecesi hakkında var. Birine yakında kavuşacağız inşallah. Lem yamut kalbi يَمْتَ مُوتُ الْكُلْ Kalbi ölmez. Kalpler öldüğü gün onun kalbi ölmez. Yani son nefeste imanı mutlaka kurtarır. Ayık olur. Yani ruhu ayık olur. Belki bedenen komada olur. O mühim değil. Ruh Mevla ile mürtebit olur. Kalbi ölmez olan müjdelere çok dikkat etmek lazım. Şimdi dualarım kitabını. Yani bir aya yaklaştı uğraşıyorum. Şimdi Türkçelerini tek tek Arapçalar Arapçaları tek tek taradım. Şimdi Türkçelerini tek tek tarıyorum. Gece gündüz. tüm gece sabaha kadar. Her gece sabaha kadar. Uykumuz zaten yok. Geceleri. Ee, bu gece de gidip tamamlayacağız bir dua edin de bu gece bereketli bitireyim şunu çünkü gideceğiz biz de yola devamlı gelen giden, giden giden şey diyor hani baskıya verebilsinler muhteşem bir şey oldu yani bütün kitapların en muazzam yeniden bütün kaynaklar bütün tercimeler bütün rivayetler çünkü rivayetten ufak bir şeye faziletli müjdelere dikkat ediyoruz orada neler görüyoruz tabi yine ee, yazdığım şeyler amel ettiğim şeyler ezberime bildiğim şeyler ama ne diyor mesela ben arafi subhine vesen bir sabah veya bir akşam bir adam okusa ne okusa İsra suresinin sonu kıhatini okusa neresi Es'ad billah İsra suresinin sonu kıhati neresi He? Ulidullah evlidur Rahman pek bildiğiniz bir şeye rastlamadı yani. Eyyem ma tedu felehul esmaul Fe la tejeh bi salatika ve la tukhafit biha ve la tehbi bayne Bu bir ayet. İkinci ayet Atul İzz. Allah'ın izzetini ispat eden, ispat eden ve ikrar eden ve izhar eden ayet-i Araplar çocuk ilk yetişirken bu ayeti ezberle konuşmaya ilk başladığında bu ayeti ezberlettirirlerdi. Şimdiki Araplar öyle olmayabilir. Yani o Araplar dediği Sahabe selefi salihin geçmiş büyüklerden bahsediyorsun Çünkü araba acemi hepsi karmaşık. Birbirine girmiş, hepsi birbirinden beter olmuş. Ayetül iz. Bizim çocuklar nasıl? Aa baba dedi. O baba dedi. Anasıyla kavga ediyor şimdi. İlk ana mı dedi, baba mı dedi? Çocuğa bile düşman olacak yani ana derse falan. Böyle, af edersiniz. Ağzımı bozmayayım. Deli deli insanlarla karşı karşıyasız. Ulan Allah dedi dese o ağzına bal sürüyor. yahu Allah desin çocuk ana dedi baba dedi sen mi yarattın onu ya? ne hakkın var onda efendi hazretlerinin dediği gibi sen karınla keyif ediyordun bir şeyden de haberin yok idi sonra birden çocuk olmuş ne zahmet çektin çocuk olsun ben seni nasıl büyüttüm falan? Lan nasıl büyüttüm nasıl doğurdun nasıl doğurdun da bir katkı yok ana biraz sancı çeker doğum baba onu da çekmez baba hiç ananın hakkı 3 babanın hakkı 1 babada öyle sancı mancı da yok şu. Tam keyif. Hancı <gülüyor> Allah için rızası için çocuk çocuk olsun da dinine, islamına, hizmetçi olsun, niyet ederse <gülüyor> nefislerinize kar olarak çocuk yetiştirin. Veledi salih olsun da arkanızdan duacı olsun. Hadis-i şerifine göre niyeti salih ise, halis ise, besmeleyi, besmeleyi, heyecandan, telaştan unutmadıysa on sonra duasında okuduysa falan babanın da bir karı olun. Öbür türlü iki hikaye. Bir dakikalık bile sürmez. Bir saniyelik zevk için. Ama o çocuğun bütün hak sahibi Allah Teala. Onun Allah demesi lazım. Ve lakin işte yani kendi adını dedirtmen çok uğraşırlar. Geçmiş büyükler ne yaparlardı? İlk konuşmaya başlarken bu ayeti ezberlettiler. Hem de en sonra ayet. Çocuk onunla başlıyor yani. Ayetül iz Allah'ın İzzetinin ispat edenler. Bu demin dediğim İsra Suresinin iki ayetinin son ayeti. Ve kullilhamdülillah ve lezî Tamamıttı, bir bebeği ve kiminle birlikte doğmuş? Allah'ın izniyle doğmuş. Allah'ın izniyle doğmuş. Allah'ın izniyle doğmuş. Allah'ın izniyle doğmuş. Allah'ın izniyle doğmuş. Allah'ın Ekber doğmuş. Allah'ın izniyle doğmuş. Allah'ın izniyle doğmuş. Allah'ın izniyle Ekber Allah'ın izniyle doğmuş. Allah'ın izniyle doğmuş. Allah'ın ve subhanellahi bu ve asil ila. Bunu da peşine ezberleyin. O bir tekbiri biliyorsunuz kurbandan dolayı da O bakıyorsunuz böyle bir duruyorsunuz ilerisi size doğru uygun giderse sesi yükseltiyorsunuz bu sefer. <gülüyor> Değil mi? Yoksa geri fren şey, tordistan yapıyorsunuz. Bunu da öyle güzel kuvvetle ezberleyin. Bu da dua kitabında olan hadislerden ne acaba? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim söyledi bu tekbiri? Sahabeden birileri söylüyor hep ya. O Allah şey var ya hamden kesiren dayı ben. Namazda söylüyorlar. Yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kim söyledi deminki tek şey hamdi? Sahabeden biri ben. Burada 30 melek koştu cevabını önce hangisi yazacağım diye. O kim biliyor musunuz? İşte o bize Efendimiz'in saç-ı şerifini verecek olan Hazreci geliyor ya. O bunun dedesi. O sahabe Rifa bin Rafi'el Hazreci. Ona nasip olmuş onu söylemek. Ne kadar bütün dünya muhabbet ediyor. Şimdi hep ona gidiyor ya Allah ım. Bu bu da sahabeden bizzat söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim söyledi? Ben dedi. Buyurdu. Acibü'l hafu tiatla şaşırdım kaldım. Gök kapıları açıldı bunu kabul etmek için dedi. Ya bunun peşine ne dua dersen kabul ol Allah'ım bizi bu gece azade eylesin. Amin. Amin. Bizim işimiz belli olmaz. 40 sene sohbete gelir adam. Karavanaya bir gece biri gelir tutar niyet mesele bir emrettiği için sonunda tekbir edelim dedik ayetül izdir bu Allah çocuklarımıza ilk yetiştirirken bu ayeti ezberletmeyi nasip eylesin Ayy. bizdenkiler geçti bizimkiler dur durdur konuşmaya başladı artık siz yeni çocukunuz olursalar bir sinnetle amel edersiniz ayeti bir öğrenin bakalım Daha babası bilmiyor ki şu aslında. <gülüyor> ayeti bir öğrenin adresini güzel tamam siz en ne yapın biliyor musun anasına bir bilezik vaat edin. Anası ona ezberlettirir. Siz ulaşamazsınız ben biliyorum. Sıkılır erkekler, sıkılır böyle şeylerden. Efendim ama anasına böyle bir bilezik bilezik bir şey. Belki bazı daha ucuza da gider onu bilmem yani. Dere şeyine Bu adi ilgezberle çocuk bundan konuşsun. Allah. Im. Ne kadar okuyacaksın ki çocuk ondan konuşsun? İlgezberi olsun. Bir sabah veya akşam bu iki artikelmeyi kim okursa Lem ya mutkal bu fizikel kelim ve lafit ilkel Okuduğu gün kalbi ölmez. Bu da acayip bir garanti. İki bayramı beklemeleriz yok yani. Okuduğu gün kalbi ölmez de demek hiç Allah'tan kafir olmaz. Yani o gün ölüm gelse huzur üzere ölür. Çok önemli bir şey. Okumak lazım. Hırsıza da çok şey. Gece okursan hırsız da giremiyor. Eve. Ya girse de bir şey çalamıyor. Hoca ben girmesin ya girdikten sonra başımıza falan. Evliya Allah'tan birisi bunu okudu yatmıştı. Sonra baktı hırsız geldi o da bir şey yapmıyor. <gülüyor> Nasrettin Hoca hırsızla beraber şey etti ya bekledi bekledi giderken o da peşine bir şey aldı. gidiyor. diyor nereye gidiyorsun diyor. sen nereye gidiyorsan diyor yani taşınıyoruz herhalde dedi yani ne bileyim ben dedi. Bizim eşya da dedi onun için bir parçada ben aldım dedi ya o da gitti baktı kim geliyor baktı Nasrettin Hoca geliyor. Öyleyse, seyretmiş seyretmiş onu o Evliya Allah'tan uzat da baktı seyrediyor onu bir şey alamıyor, dönüyor ona, dönüyor ona, her şey ortalıkta bir şey alamıyor, çıktı gitti. Bu hadleri okursan yani. Kalbi ölmez. O gün kalbi ölmez. Bazı mevsimler var, saatler var ama bazı ayetler var. Yani amel etmek için çok malzeme var. Ama bütün bunların teşviği nerede oluyor? Sohbette oluyor. Sohbet yok, kururuz gideriz. Sohbet var, yeşeririz. Allah'ım bizi bu cemaatten mahrum etmesin. Bu meclislerden mahrum etmesin. Ben bunu bilirim. Bunu doğdum bu meclislerde öleyim bu meclislerde. Amin. Allah bize deseydi de, bu meclislerde yaşayıp ölmeyi nasibi. Amin. amin. Amin. Amin. İlim meclisi gibi bir şey yok böyle bir şey. Bunun faziletine dair rivayetler dolu. Böyle bir faziletle dair kitapların ciltler dolusu yazabiliriz. Rivayetleri toplarsak. 13'ün için mübarek cuma geceleri Tabii biz de umreye gidiyoruz. Yoksa ben Ramazan'da bırakmazdım siz biliyorsun. Aşağı cami o, dolmasa bile ben hoş... İhsan Efendi babası gibi Allah rahmet etsin. O kişine de o babasından varik şakaya vardı yani. 500 kişiden aşağı vaaz etmem derdi. Efendi de gülerdi babası. <gülüyor> yani eski hocalardan da 500 kişiden aşağı vaaz etmem. Yani biz aramıyoruz 500 kişiyi. 5 kişiye de konuşuruz. Mesele o değil. Mesele insanlar Yol bulsunlar inşallah Hidayet bulsunlar inşallah Ve Her gün haberler geliyor Namaza başladım şey, e, Kapandım Şunu yaptım bunu Çoğu da bize ulaşamıyor Mevla'ya ulaşıyor bütün haberler Allah'ım bizi onlara bağışlasın Amin. Amin. Şimdi Şaban Şerif'in Fazileti çok Ama Bir kitap Hoca efendi vermiştiler bana Sonra ben bulamadım Burada da sonra buldum o kitapta baskısı yoktu Kelkihul hukul fi feba ilerresul sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin faziletlerini beyan etme hususunda. Akıllara aşı yapma. Kitabın adı ne? Akıllara aşı yapma. Yani akılları aşılama. Bu 6. E, asır eline. Şimdi kaç sene olmuş yani? 6. asır demek. E, şimdi 14. asır, 15. asra gidiyor içindeyiz. 8 asırlık bir. Eserdir. İmam Fakıya, Muhammed bin Muhammed bin, Muhammed bin Tem Muhammed, Temimi Elbasne Hazretleri Hani Cabir hadisi var ya meşhur Allah'ın ilk yarattığı nur benim Nurumdur ey Cabir. Nebinin Nurudur. Onu itiraz edenler oluyordu. Sonra o hadis-i şerif bulunamıyordu. Fakat mefkut cüzde Kayıp cüzde yani bir ciltten Kayıplar vardı. Hindistan'da bir Zatın yanında yazması bulundu. Onu bastı ee, Himyeri Hazretleri o kitaptaki o hadis bu kitapta da kaynaklı yani kendi senediyle rivahat ediyor ben şundan o şundan diye bu mübarek zatı da bu efendimizin faziletlerini almış o bakımdan da çok önem arz ediyor bu kitap evet şimdi e, bir salavat Şerif hakkında son bab e, açmış 34 bab son babı onunla bitirmiş Ostaki bazı rivahatleri e, belki duyduğunuz adi şefler ama birlikte tekrar kısaca inşallah ...rivat edelim, Şaban-ı Şerif'in... ...faziletine dair son sohbetimiz o... ...hem cuma gecemiz... Salavat ı Şerif'e dersiyle... Nih ...nihayet bulsun inşallah... ...ömrümüzde bu kelimelerle nihayet bulsun... Salavat ı Şerif'eyle nihayet bulsun... Amin. ...ne demiş şair... ...ömrüm seni sevmekle nihayet bulacak... ...siz bunu şarkı diyebiliyorsunuz... ...bu Beşir Türk sanat içinde ...icra ediliyor... ...halbuki bunu söyleyen zat bunu kim için söylemiş... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için söylemiş. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacak. İla seni unuttum. E mesele ne? Ömrümüz onu sevmekle, onun salavatı ve zikriyle nihayet bulacak inşallah. Evet. İbn Mesud radıyallahu tehni ve hadis-i şerif, meclisimiz hadis meclisi olsun da ilim meclisi olsun diye zaten illaki olur bizim ayet hadissiz meclis e, kapatmamız mümkün değil. Ne konuşacağız? Ne biliyoruz da ne konuşacağız? inne evlen bir yevmel kıyameti ekseurum aleyhi salaten. Kıyamet günü bana en yakın kim olacak? Ya! Yok kaymakama yakın olayım. Komiser adamım olsun. Emniyette bir adamım olsun. Değil mi? Yok efendim işte vali yakınında vali falan ooo. Hele bir bakanla falan şey olsa hava atma. Ne kadar millete şey yapar yani. Benim başbakanla bir görüşme falan, uu, bir yakın olsam falan, cumhurbaşkanına falan, değil mi? Milletin işleri bunlar, değil mi? Hava atmak için falan, bürokraside şu şurda burada bakanlar. Yarın kıyamet günü bana insanların en yakını kim olacak? En yakın, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim? Anahtarlar elinde olan zat. Şefaat makam Mahmud, vesile, faziletler he bunun. Onun için kime yakın olmak lazım? Ona yakın olursan kurtardın. Yine menfaat kime dönüyor? Yine menfaat sana bana dönüyor kardeşim yani. Resulullah'a bir menfaat yok senden. Ekseru <gülüyor> aleyhya salat. Bana en fazla kim salavat okursa dünyada Allah'ın salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed diyorsunuz siz. Kısası tamam kabul, kabuldür. Biz ve Ali alihi ve sahbihi Vesellim. En faziletlisi budur. Yani sahabeyi de ehli için alsa, bir de selam olsa sonunda Vesellim. Buna devam edenler, en fazla devam eden kim ise en yakın o olacak. Abdurrahman Avruf radıyallahu hadisinde, Nebi sallallahu sellemin yanına geldim. Baktım secdedeydi. Çok uzun secde yaptı. Secdeden kalktı. Dedi ki Cibril aleyhisselam bana geldi ve dedi ki sana dua edene ben dua edeceğim. Sana selam verene ben selam vereceğim. Fesecette şükran. Bir daha secde yaptım şükür için. Onun için uzun kaldım dedi. Yani Allah'ım benim ümmetime ne lütuflar. ihsan ediyor. Hz. Cibril sana dua ederse. Hz. Cibril sana selam verirse işin ters gider mi? Yolu bu. Enes İbni Malik radıyallahu teala. Bu zat bunları kaynaklarıyla söylüyor. Anladın? Bana diyor kaldığı Ebu Musul Muhammed bin Ahmet bin Şükrave. İsfahan'da bu hadisi rivayet etti diyor. İsfahan. O diyor bana İbrahim bin Abdül Tacir O diyor bana Abdullah bin Muhammed bin Ziyad. O diyor bana Abbas i̇bn Velid. O diyor bana babam yani Velid. O diyor bana i̇bn Cabir. O diyor bana Eban İbn-i Ebi Ayyash. O diyor bana Enes bin Malik. Kitap nasıl bir kitap anladın mı? Yazan 5-6 vasıtayla kime ulaşıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşıyor. Öyle bir kitap. E bu bu hadisler başka kaynaklarda da misli bulunabilir. Ama burada bir teberruken senedi sabit diye hem de bu kitabı bulmuşken bunda inşallah şefaatine nail oluruz bu yazan mübarek zat. Dergaltu ala sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Dedim vallahi ma raitu. Ma raitu ve Ya Resulullah bu seni gördüğüm bu kadar gün var. 10 sene hizmet etti devamlı. Hazreti Enes Bugünden daha yüzünün rengi parlak, bugünden daha yüzün sevinçli ve mesul halde seni görmedim. Yani bugün çok farklısın, değişik bir, bir halin var. Dedim, olayım Nasıl öyle olmayayım? Enes dedi. Nasıl öyle olmayayım? Niye? Ve inna haraja minindi Aleyhisselam. Şimdi Cibril yanımdan çıktı. Hey gidecebri Allah Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Yanında olsan görmüyorsun. Yanındaki'nin haberi? Ya anamız bazı derdi. Acayip iştir derdi. Teramu ala. Bizim görmediğimizi görüyorsun. Ya Resulallah. Farkımız zaten ne? Farkımız çok da. En önemli farkımız ne? Bizim görmediklerimizi görüyorsun. Evet. Dedi bana ki Cibril. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Men salli aleyke salaten vahideten ketaballahu aleyhu bi aşra senatin ve radde aleyh misle ma salli aleyk. Allah Teala sana bir kere salavat okuyana ona mukabil on sevap yazıyor. On sevap ki bir sevap bile seni mizanda fa günahtan fazla gelse cehennemden kurtarır. Bir sevap bile. Bir salavata on sevap yazıyor. Sana ne kadar salavat yaptıysa misliyle Allah da ona dua yapıyor. Sen diyoruz ya Rabbi Habibine rahmet et. Habibine acı. Habibine lütfet. Kerem et, Derecesini terfi et. Makamını yücelt vesaire. Salavatın Efendimiz'e göre farklı manaları var. Çünkü günahla afet manasına gelmez. Günahı olmadığı için. Ama bize olan da bizim günahlarımız olduğu için mağfiret talebi manasına da gelir. Şimdi sen diyorsun ya Rabbi Habibine salat et. Mevla da buyuruyor ben sana salat ediyorum. Habibime ediyorum bir misli de sana ediyorum. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giden rahmet gibi bir misli sana geliyor ya. Sen bunu nasıl kaldıracaksın? Şuurlu olsan kaldıramazsın. Onun için salavat okuyanlar mis gibi kokuyorlar. Salavat şerifeyi çok okuyanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e manen çok yakın oluyorlar. Rüyada çok görüyorlar. E efendim, günahlardan korunuyorlar. Çok bereket buluyorlar. Çünkü neden? de e Mevla'nın o misli rahmeti de sana geliyor. Bu ne kadar bir seni abat eder. Enes ibn Malik radıyallahu anh rivat ediyor bu diğer bir tahtis oluyor başka bir hadis-i şerif men sallâ aleyhü sallallahu aleyhi aşra <gülüyor> bana bir kere salavat okuyana Allah on salavat okur yani ne demek rahmet yahu bir de şu mesele var başka amellerin kabulüne garanti yok salavatın kabulüne garanti vardır yani la ilahe illallah diyorsun Subhanallah elhamdülillah diyorsun belki de Mevla kızgın sana Konuşma kapa ağzını diyor sana belki de. O da var. Ama salavat okuyunca Mevla ne yapıyor? Ya bu kuluma kızgınım Abba. Habibime dua ettiği için sevgilimin hatırına ona yapılan duayı ondan eksik edemem. Kabul ederim buyuruyor. Bu sefer ona kabul edince de bir misli sana dönüyor. Yani günahkarları kurtaracak en büyük çare ve çözüm salavat-ı şerif eder. Allah salli aleyhi ve ala Aleyh ve sellem. Suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk Cehennemi söndürürük şahıs hakkında salavat-ı -e şerife. Allahu salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi sallim ve ben salli aleyhi aşran sallallahu aleyhi aleyhi miyeten on kere bana salavat -e oksa, bunu da yazamadık ya. Halid-i Bağdadi Hazretleri, halid kolumuzun reisidir o, o on kere yani bu sabah akşam on kere diye başka adı şerif var. Man salat ala 10 aranı onda sabah ve 10 sabah akşam on kere salavat dokuzu şefaatim yetişecek ona kesin. Kıyamet günü. Fakat bu hangi lafızla yapılmalı meselesi de var. Onda dua kitabında da bir sayfaları aynı tutturmak çok zorladı beni. Fiiristi bozmayalım diye. Ve bu sefer sayfaları da tutturunca bazı ilaveler edemedik. Yani bu salavat şerifede. Bakalım onun dergiye yazılmaması. Allah'ım salli ala seyyidine Muhammedin ala alihi ve sahbihi efbale salavatike adede maalumatike ve barik ve sellim kezalike Bu en üstünüdür derdi. Sabah akşam 10 kere bunu tavsiye ederdi. Şeyhimiz, büyük şeyhimiz Haldi Bağdadi Hazretleri. Yani herhangi bir zaman 10 kere bana salavat yapsa herhangi bir lafızla burada kayıt koymuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Teala ona 100 kere salavat eder. 1'e kaç? ev mevla yüz rahmet ediyor sana. Ya sen huzur üzere, rabıt üzere biz 10 salavat yapsan işin gücün rast gider ya. Ve sallallah alemiyeten bana 100 kere salavat okusa, ke tebe llah beyne ifak ve berate 100 kere okuyan, 100 kere okuyoruz. Tarikat dersi yapanlar bile 100 kere. Sallallahu aleyhi ve bu tarikat da öyle bir bereketli bir şekilde mübarek hiç zikretme, zikretmeyecek adam o bile zorla zikrettirir yani yüz salavat kimse her gün yapmaz tarikat dersini her gün yapan yapmış oluyor acayip bir şey tarikatı sadece tarikatı kuranlar niye böyle yaptı? müesseseleştirdi sisteme oturttu ki yani ne yapmasınlar her gün salavat okumayacak la ila illallah demeyecek, estağfurullah demeyecek hep onları düzene koydular ki adam mecbur olsun allah hala Teala derslerimizi vakti vaktine yapmayı nasip buyursun amin. derslerimizi kolay etsin amin. Ya gece namazını kolay etsin amin, amin. yani acayip bir şey tarikat e, dersine otursan öyle uyusan onu bile bitirdi sayı olarak vakit olduysa ya yani böyle de müjdeleri var ya ondan sonra sayıyı doldurursun tabi sayı olarak ama o saatte oturduğun için Mevla'nın huzurunda ama sen de 24 saat uykusuz kalıp tarikat dersine diye uyuma yani. Onu da kastetmiyoruz. Uyumak için tarikat derste oturma. Zikir için otur. Uyursan da her tesbih düşmesinde nafile bir fazla ders yazılıyor. Elinde böyle tesbih tutsa dalıyor ya böyle tesbih düşüyor. Elinden tesbih her düşüşte yani eli nafile bir ders abi yazılıyor. Ya çok işler var. Millet uyanırken bir şey kazanamıyor sen uyurken kazanıyorsun mübarek. Bizim yolumuz nakşi böyle. Yüz kere salavat okusa iki gözünün arasına yazılır. İki gözünün arasına melekler okuyor o eziği. Melek yazıyor melek okuyor zaten. Milletin okumasının ne manası var? Ne yazıyor orada? Münafıklıktan berat, cehennemden berat. Ya yüz kere ile ya. Ya mübarek cuma gecesindeyiz. Hem Şaban benim ayımdır buyurdu aydayız. Hem salavat-ı şerifenin farz edildiği ayetinin inzal edildiği aydayız. Çıkıyor son cuması bu. Bir yüz kere bir salavat okuruz değil mi? Tabi hocam yüz rekat namaz zannettim. Ben de onun için durdum diyorsun yani. Yüz rekat namaz değil bu ya. kolay bu. Ve eskeneullâhumil kıyameti maaş şühedâi Kıyamet gün allah Teala onu ne yapacak? Meleklerle ve şehitlerle sakin kalacak. Kimin yanına yerleştirecekmiş onu? Meleklerin yanına yerleştirecek. Şehitlerin, şehitlerin. Şehitlerin bir özel makamı var. Şehitler neredeyse yüz kere salavat okuyan oraya. Yani, ben harpte şehit olamadım diye üzülme. Sen yeter ki Allah yolunda cihat nasip olsa şehit olsam diye temenni et. Arzu et. Ama bu sana müesser olmayabilir. Ama şehitliğin başka yolları da var mıdır? Makam itibariyle vardır işte yüz kere ama bu herhalde herkesin salavatı da böyle kazandırır mı bu kadar acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgililerinden olmak lazım inşallah Abdullah i̇bn Mesud olacak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivat ediliyor kainat efendisi buyuruyor inne lillâhe teâlâ melâketen seyyâhîne fil ardu yübelligûni min ümmetisselâme yeryüzünde seyyah melekler var gezici dolaşıcı, şimdi dolaşıyorlar İstanbul'u, Ankara'yı Avrupa'yı her yeri, niçin dolaşıyorlar? onların hiçbir görevi yok sadece ümmetimden selam bana getiriyorlar selam bana ulaştırıyorlar gönderelim hazır gitsin mi? cuma gecesi, meleğe de rüzum oluyor ya cuma gecesiyle günü mübarek kulağıyla, buyurun assalatu vesselam ''Aleyke ya Resûlallah, assalâtu vesselâm'' ''Aleyke ya Habîballah, assalâtu vesselâm'' ''Aleyke ya Seyyid Seyyide'l-Evvelîn velâkhirîn'' ''Ad edema ves'ahû ilmullâh'' Bak, bir uyanıklık daha yaptık şimdi. Üç salavat okuduk, peşinden ne dedik? Ne kadar salat selâf olsun sana dedik? Allah'ın ilminin kuşattıkları sayısınca. Ne kadar gitti şimdi? üç kere gitmedi çok gitti biz size ne şifreler üretiyoruz Fatiha Nadegüs'ün duası diyoruz E bunlarda ne var böyle ince manalar var evet diğer bir adı de burada aynı bu demin okuduğum manada on sevap yazılır buyurmuştu ya bir salavat on günahını döker on derecesini yükseltir ve onun salavatının önüne hiçbir şey geçip onu durduramaz. Arşa kadar gider. Çünkü salavat ve öbür amellere benzemiyor. Öbür ameller kabul mü olur, ret mi olur? Gök kapısı açılır mı, açılmaz mı? Yoksa kapı, üstten aşağı mı atılır? Suratına mı çarpılır? Kirli çaput gibi namazı hani hadis-i şerifte var. Bunlarda tereddüt var. Salavatta tereddüt yok. Bir kere salavat etse... 10 cevap yazdırır. 10 günah dökülür. 10 derece. Cennette derece ne demek ya? Dünyada bir derece alınca canın çıkıyor ya. Yani memurlar kademe meselesi. Maaşına 50 lira ilave gelecek. Yani çok, çok ucuz işler ama ne yapalım adamda da muhtaç. 50 lira da az bir şey değil. 50 lira 100 lira işte kademesi memur 200 lira maaşı artıyor, 300 lira. Onun için ne mücadeleler veriyor, ne aracılar araya sokuyor falan insanlar ya. Terfi maaşına 100-200 lira tealluk eder bazısına etsin 1000-2000 lira nedir ya yani? manevi dereceler yanında ama 10 derece bir salivatle güzeltiliyor bir de arşa kadar önüne duracak engel yok arşta durur arşa kadar giderken meleklere uğrar arşa kadar ne kadar melek var göklerde bir karış boş yer yok hadis-i şerif inim inim gökler yükün ağırlığından zırzır zır böyle gıcır gıcır ötüyor yani gacır gacır diyelim belki gıcır şey derler parlak mı, gacır gacır gacır ne demek yani yük çok ağır geliyor çatır diyor yani melekler çok boş yer yok bu salavat her arşa giderken yedi kaç sevahanın meleğe uğruyor, bütün melekler yani artık o yol üzerinde hangi meleğe uğruyor o melek etrafındakileri hani bir melek e, bunu duyabilir veyahut da onu görüyor onu yandan geçiyor. Öbür meleklere e, nereden ulaşacak? Bütün melekler onu mu görecek diyorsun? O melek ne diyor? Sallu ala kâ ilâ Muhammed. Sallallâhu aleyhi ve sellem. Bu Muhammed'e salavat okumuş, siz de ona bir rahmet duası yapın bakalım diyor. Bütün gök -ehli ona salavat okuyor. Allah! Sen de diyorsun ki meleklerin ne işi var? Yemek pişirmiyorlar, uyku yumuyorlar, karısı yok, çocuğu yok. Meleklerin ne işi olur bu? İşte bak bir salavat okusan gidiyor oradan hep ondan meşgul oluyorlar. İstiğfar, dua. Her cins melek var tabi. Yazıcısı ayrı. ayrı. Bunlar ise semavat'taki zikirle meşgul olan melekler. Ama sana Mevla dua ettiriyor onlar. Günahsız ağızlardan sana dua ettiriyor Onların sana duası reddi olur mu? Enes İbni Malik radıyallahu teala enten rivayet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. ''Men sallâ aleyhûmel cümû'â elfemarrâ'' ''denmehûte hattâ irâmek'âdehû minel cennâ'' Cuma günü, son Cuma yarın, şaban Şerif. Bin kere bana salavat okusa, her Cuma demiyor. Yani her Cuma yapanlara ne mutlu. Bin kere salavat okusa, zor da bir şey değil, çok da bir şey değil yani bin kere. Cuma günü okusa, cennette gideceği yeri görmeden Ölmez. Ölmeden melekler kanadında yerini gösterirler. O zaman canı kolay çıkar ve rahat çıkar. Bir de yerini garantilemiş. Hiç dünyada durmak istemez yani. Yine hadis-i şerifte aynı rivayetle geliyor. Sallu aleyhe fi leyletil cümuhati ve yuvmil cümuhati Cuma gecesinde ve Cuma gününde bana salavatı çoğaltın. Bu gece ne gecesi? Cuma gecesi. Fe inne me'akum melâketen yedhulûne aleyhe fi kabri fe yüvelleğûni min kubusselâmı. Sizin salavatlarınızla beraber ağızlarınızın yanında melekler duruyor, e, salavatlarınızı alıyorlar, benim kabrime getiriyorlar, kabrime giriyorlar. Kabrime giriyorlar, kabri zaten mübarek sallallahu aleyhi ve sellem, teftiş yeri, bütün ümmet sabah, akşam ameller arz ediliyor. Ve onlar özel geliyorlar, sizden bana selamlarınızı getiriyorlar. Bundan büyük bir şey var mı ya? Felan oğlu felan sana salat selam etti ya Resulallah. Babanın adıyla, kendi adıyla. Babanın adı da geçiyor. Böyle ne hayırlı çocuklar var. Babalarının adını da geçirmiş oluyorlar o huzurda, olmak makamda da. Babası da sevenlerden, itibadenlerden ise nasibini alır. Evet. Yine aynı rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben salli aleyhi leyle cuma ve mel cuma miyete sala Cuma gecesi ve cuma günü bana yüz kere salavat okusa. Bu Cuma gecesi günü Salavat çok önem arz ediyor. Başka günlere benzemez. Yani çoğu en azı üçtür diye 300 üç en aşağı diyor e, kitaplar ama bu adi şerif mesela 100 kere olsa diyor gece 100 gündüz 100. Ve kelli Allahu Teala bidal kemel keyul kulu aleikum yudulu aleikumul hadaya tabaklarla size hediyeler sunulduğu gibi. Bir melek Allah görevlendiriyor. Nurdan tabakla sizin hediyenizi bana getiriyor. Cuma gecesi ve günü hakkında. Ve inne ilmi, ba'del mevdiki ilmi fil hayati Benim ölümümden sonraki bilgim hayatımdaki bilgim gibidir. Hey gidi Vehhabiler. Burada çuvalladılar, döküldüler. Kaç yerde çuvalladılar? Benim ölümümden sonra bilim, ilmim değişmez diyor. Hayatımda nasıl biliyorum kimin ne yaptığını? Mevla bana bildiriyordu. He? Gece e, Ebu Ureyran Radiyallahu Anh'ın zekat e, malına görevlendirmiş koruma da şeytan geldi yani. İnsan kılığına girdi de hurmadan aşırmaya başladı. Yakaladı onu dedi yani seni Rasulullah götüreceğim. Buhari yani Hadis-i Buhari en saydın. Sabah oldu. Resulullah ne dedi ona? Ya Ebu Ureyre dün gece birini yakaladın da esirin ne yaptı? Yanında değil. Adam gece evde ne yapıyor? Geliyor sabah Resulullah ona sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Peki şimdi aynı mı? He? Aynı. O zaman aynı bilgim değişmemiş. Fe utbitu indi fî edin beyda Melek bana getiriyor. Falan oğlu falandan sana sallallahu aleyhi ve sellem Yanımda bir bembeyaz defter var. Divan, dosya. Oraya diyorum bunu yaz. Melek oraya onu yaz duruyorum ve vaili kıyamet. Kıyamet kadar o sahife yanımda duracak diyor. İsminiz orada kaydolacak olacak inşallah. Bugüne kadar olmuştur herhalde. Bugüne kadar olmazsa da git. Atalım kendimizi köprüden aşağı. Lan bu yaşa geldik de sayfa şey olmadı mı ya? İsmimiz olmamış mıdır acaba? Bu kadar salavat okuyoruz ya. Allahumme salli ala seyyidin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ne kadar kitap yazdım size salavat hakkında. Salavat muzafat, kat kat cevapları olanlar ayrı kitap. Salavat kübra, en büyük salavatlar ayrı kitap. He? Çok faziletli salavat selamlar ayrı kitap. Başka? Sal salavat şerife. Ondan ne kitaplar, şef'ter dirazet ne kitaplar. Şimdi yazdık ise Beşairul Hayrat. Allah Abdül Gazi gelazetten himmetine şefaatine nail olsun Ondan da faziletler var. Sonra bir de Tekrar ederiz çünkü bir kere bir kere söylüyoruz sonra o kitap unutuluyor gidiliyor. ama içilecek şeyler değil. Omer Rıza Yıldız tarifat ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sallam alayhi umel cuma Cuma günü bana 200 salavat okursa zan var ama müjdeye de zan var. Hufüralıumatı bir geçmiş günah bağışlanır. Tamam. Geleceği de bağışlanır. Hadi bakalım. Sırf İbni hacer Askalani'nin müstakil kitabı var. O kitabı işte tercüme etmek istiyorum. Biraz da o yetersiz. Diğer kaynaklardan da o konudakileri toplamak istiyorum. Gelecek günahları affettiren ameller. Geçmişi zaten am affettiren çok var. Gelecek. Geçmişi ve geleceği affettiren faziletli. Çok değişik değişik rivayetler var. Bilseniz Allah Yani ummadığınız şeyle. Yemek duası, yazmıştım onu dergide bir de. Elbise duası. Elhamdülillah. <gülüyor> bu kadar. Hani efendi babanın duası uzun yarım sayfa o değil. Sadece şu kadarı, onun içinde o da var gerçi. Bana bu yemeği yediren, bu rızkı sevk eden, gücüm kuvvetim yokken, hiçbir emeğim yokken, sırf Allah lütfuyla bana yaratan gönderen Allah'ım da olsun. Bunu dese gelecek günahları da affoluyor. Her yemekte af olmanın imkanı var ya, Her yemekte. Bu kadar yemek yemişsin hiç karavana. Bir kere bu duayı okumadıysan git. Gitti boşa. He? Ondan sonra elbise. Yeni elbise giyme şartı yok. Eski elbise bunu kaç gündür giyiyorum. Kaç aydır giyiyorum. Giydin ya. Elhamdülillah. hala Varroz yaqanih geyr-i havl minni ve kuvve. Aynı sonu aynı. Birini ezberlesen ilerisi denk gelir. Hiç güç kuvvet sarf etmeden bunu bana giydiren Allah'a hamdolsun. Geçmiş günahlar affoluyor. Elbiseyi çekerken topuğuna gelmeden adam affoluyor diyor topuğuna. Bir de gelecekleri de. Çok böyle kolay şeyler var. Evet. Siz ne istiyorsunuz? Hocam ben yani şimdi sayfiye yerlerinde yazılıkta tatilde falan bir şey yok mu böyle geçmişimiz geleceğimiz falan af olsun yoğurt yerken falan çay içerken falan var bizde yok yok denizin kenarına gidersin lan çıplak karılar oraya gitme geçmişini geleceğini batırırlar denize giderken deniz dalgalıysa diyor 40 dalga sayarsa 40 dalga sayacaksın 40 dakika. Hoca ben deli miyim posta çekimi saydıracaksın Kardeşim her dalgayla tekbir getirirse diyor. 40 dalga her dalgayla tekbir getirirse bağışlanır. Geçmişi geleceği. Dalga geçmiyorum. <gülüyor> Rivayet var. Tekbir ne demek? Allahu ekber gökleri yerleri doldurur. İşte denize gidersin dalga sayarsan Allahu ekber dersen olur ama sen sen ne sayıyorsun? Konuşturma beni. <gülüyor> o zaman öyle bir yer bul, tekbir getir. Aklın başından gitmesin. dalga say, kırkı bul. Af ol yani. Denizde de olmanın yolu var, daha da, da af olmanın yolu var. Yeter ki zikir üzere ol. Mevla'dan gafil olma. Haberdar ol. Efendim, Abdullah ibni Amir ibni Rebi'a babasından yani Amir ibni Rebi'a radıyallahu te'ala Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim buyuruyordu. Ben salli aleyh salatin salletil melâketü aleyh miyete salatin. Oo, bu bire Bana bir salavat okuyana melekler yüz defa rahmet duası okurlar. Fellüquille min zhalike evli yuktir. Artık dileyen az salavat okusun, isteyen çok salavat okusun. Ama bir kereye bile yüz rahmet beyan ediliyor. Ebu Hurayra radıyallahu ta'ala rivat ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem man salli aleyhi fi kitabillem tezelil velâketi salli aleyhi mâdâ mesmî fi de elkel kitab. Buna da dikkat ediyordum. Tabi şimdi çok yazamıyorum. Ee, her kim bana bir kitapta salat ederse yazıyla. Yani yazarsanız yazarken Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed. Tabi Türkçesi biraz mana bozdu. Neyse Arapça bilmez. Türkçe de olsun. Ne diyeyim yani. Yazıyla salavat ederse İsmi o kitapta yazıda durdukça melekler ona dua etmeye devam eder. Onun için hadis alimlerinde hiç af olmayan pek kalmıyor çünkü devamlı salavat okuyor yazıyor. Ama şimdi onda kolayına kaçmışlar. Sal salam nedir salam ya? Salame yani rumuz. mekruhtur diyor alimler. Öyle SA ve benim hiçbir kitabımda ve göremezsiniz. Çünkü alimler diyorlar ki ama birçok profesyonel veya şunun bunun kitaplarında seave, bu Yanlıştır. Mutlaka salavat nasıl yazılacak? Açık. Sallallahu aleyhi ve sellem. En azı bu tabi. O yazı orada durdukça da yazarına melekler dua ederler. E siz de o kitap yazar falan değilsiniz. He? E i̇lim mi eğer ki şeyse, tercüme gibi ilim varsa okulur. Çünkü o şimdiki yazarların şeyidir eski müellifinin değildir yani adam İmam Gazali'yi tercüme etti İmam Gazali öyle yapmadı ki sen hani Ma Arapça bilmediğin için manayı anlamak için ayrı bir şey yani ilme mani olmayalım bazı zaruret konuları vardır ilmi konular mani olmak istemem zaten kitap sakatsa okumayın o ayrı bir şey yani kitabın içeriği tercüme eden bozuk adamsa yanlış da tercüme edebilir o ayrı bir şey her kitaba da güvenilmez yani sıkıntı var Abdullah İbn Ali bin Hüseyin yani bir anceddi. bu tabii Hazreti Ali Efendimize gider bu rivayet kaynağı. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: "El-bakhil men en cimradam kimdir? Benim adım yanında anılır da bana salavat okumazsa ondan cimrisi yoktur." Allah bizi cimrilikten muhafaza eylesin. Amin. Allahum salli ve Muhammedin ve ala ve Kainat efendisi Minbere çıktığında bir kere ne buyurdu? Hani o Ramazan hakkında da okuduğumuz gibi. Hakim müste direkler nakledi. Üç masamakta da amin amin amin. İnince dediler ki ya Resulallah biz aminliği işittik. Tuan işitmedik. Böyle de yapmazdın. Buyurdu ki Cibril karşıma geldi. Cuma ötesi herkes görüyor. Cibril'i görmüyor. Birinci de dedi ki bana. Buğden limen edrake ramallâhâne felem yukferlâhâ. Ramazana yetişip de af olmadan çıkan kahrolsun. Yani o kadar büyük mağfiret ayı geliyor ki Ramazanda af kendini demek ki direnişe geçti Allah'a karşı. Af beni diye uğraşıyor yani. Bu ne bozuk adam demek? Ramazana yetişip af olmayan rahmetten uzak olsun. Ben amin dedim. Sonra buyurdu. Ana babasının ikisine veya birine yetişip de Onlardan dua alamadıysa, cennete giremediyse helak olsun. Şu ana babanın duası peygamber duası gibidir. Kendi ameli bozuk olursa olsun, kendini halde olursa olsun, çocuk ana babaya meşru işlerinde itaat etmekle mükelleftir. Meşru işlerindedir. O şey ayrı. Gayri meşru istiyorsa yapmazsın. Ama yine de bağırıp çağırmazsın. Ana babasından hayır dua atsa cennete girecek. Demek cennete giremedi. Peki sen ananı baban görmedin mi? Görmediysen bir şey yok yetimsin kimsin Yok gördüm. Aklın başına geldiğinde yetiştir mi? Yetiştim. İki için mi? Yok birine. Tam yeter. Birine bile ulaşsa, duası alsa cennete girecek. E demek ki cennete giremediyse kahrolsun diyor. Çünkü neden? Ana babasının da iyilik yapmamış ki. Dua almamış manasına 3. cümlesinde de Rağime'nfuraculin zikr te'inde ve sellemü Senin adın kimin yanında alın, anılır da sana salavat getirmezse burnu sürtünsün. Uzak olsun rahmetten. Ben de amin dedim. Bu çok büyük bir meseledir. Çok önemli bir meseledir. Bundan dolayıdır ki aman unutmayalım, ihmal etmeyelim inşallah. Şimdi bakıyoruz. Yani hiç konuşmacılar, programcılarda falan salavat serifeyi zikretmiyorlar yani. Mektep arkadaşından bahseder gibi böyle Hazreti Peygamber şu bu Hazreti de diyorsa işte ne mutlu yani. Bazı onu bile demiyor ya. Yani. Allah tazimsizlikten muhafaza eylesin. Ebu Cafer Radiyallahu Teala'nın rivayet ediyor. Resulullah buyurdu Sallallahu Aleyhi ve Sellem. "Men nesiy salati alayhi hatiq al-cenne. Bana salavatı unutan cennetin yolunu unuttu. Bulamaz yolu." Ya, sıradan da geçemez yani. Evet. Mendukürtü beyni edeif el el ile nariyev melkıyame, ismim yanında alın anılır da bana salavat okumazsa cenneti gösterirler, senin burada yerin yok derler yürü yürü yürü cehenneme götürürler diyor. Cennetten geçirirler, cehenneme götürürler diyor. Yani bu salavat şeyi az buz bir şey değil. Ama namaz kılıyor musunuz? Sonda Allah salli barik okuyor musunuz? Sırf onu bile okusanız bu tehditlerden kurtulur musunuz? Kurtulursunuz ama fazla cevaptan da maru olursunuz. Haricinde çok okumaya gayret ediniz. Evvah el Aleyhissallatu Vahdat. Bu da bir hadis acayip. Macellecek olmuyor Medisenlemedirullahi Bir topluluk bir yerde otursa, orada Allah'a zikretmeseler, meseler. Böyle müsallüü alen nebi, sallallahu aleyhi sallamme salavat okumasalar. İlla ki alimdira. O mecliste oturup kalktıkları için mutlaka ahirette sorumlu olacaklar. Her oturdukları yerde zikir yok, salavat yok, pişman olacaklar diyor. Pişman olacaklar. Bu kadar oturuyoruz, kalkıyoruz. Meclislerimizde. Bu meclis Allah'ın izniyle zikirsiz olmaz. Ama kendimiz evimizde her yerde oturuyoruz, kalkıyoruz. Mutlaka bismillah... Arada bi la ilahe illallah, bi la havle ve la kuvvete illallah, bi salavat şerife. Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala aliyah sahibi. Okuyalım ki ahirette pişman olmayalım inşallah. Ömer ibn-i Gattab radıyallahu anh buyuruyor. Kendi, tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hadis-i şerifi ayrıyetten rivat ediyor. Hazreti Ömer'in sözü olarak da rivat ediyor. Kullu <gülü> duain mehcub hatta yusalli ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün yapılan dualar yükselir, yükselir, birinci kat gelir, gelir, önüne engel gelir. Kabul makamına çıkamazlar. Ta ki dua sahibi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette ehli beyti de geçiyor. Ehli dua, salavat okumayalım. Ve alihi diyoruz ya, ve ala Ali Seyyidina Muhammed o işte, onu eksik etmeyelim. O zaman dua gökten kapılar açılır, kabul olunur, geçer inşallah. Yoksa dua Adam geldi namaz kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte duruyor Hemen namaz bitti Açtı ellerini Ya Rabbi işte bana şifa ver falan Buyurdu ki ona acil ey el musalli Ey namaz kılan Acele davrandım Yani duan kabul olmadı Sonra başka biri geldi Mescitte bazıları otururdu Öyle gelen kılan çıkan falan Onlara bakar sallallahu aleyhi ve sellem Geldi biri daha kıldı Namazın bitirdi hemen açtı Elhamdülillah Rabbil Alemin. İşte o salatü vesselam neyse sonra dua istedi. Dedi, ödü, tücep şimdi iste, ne istersen verilecek. Çünkü neden? Önce Allah'a hamd edeceksin, sonra bana salavat getireceksin, sonra isteyeceksin. Sen ne yaptın? Pat kütüş yaptın. Acele ettin. Ey namaz kılan. olmayacaksın Duadan evvel mutlaka hamd, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonra, Haba sallatü vesselam onu bilmiyor. Allahu salla aleyhi ve sellem Muhammed ve Muhammed de canım. En kısası bu senin duanı kabul ettirecektir inşallah. Evet. Daha çok hadis evler var. Onlar ezan duası ile ilgili efendim. Haythu makuntum tebluguni. Nerede namaz olursanız olun gökte yerde yerin dibinde bana salavat okuyun. Her yerden salavat bana gelir mi? gelir ama mezarımın başında olursa kulağımla duyarım. Bir de cuma gecesi cuma günü olursa meleksiz duyarım. Evet. Ben hacce ve hadeve fi Kim hacca gider, umreye gider, sonra gelir benim kabrimi ziyaret ederse beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Allah Teala tekrar tekrar helal mal ile nasip eylesin amı şimdi giden aynı dirisine gidiyor. Öyle mi? Ziyaret eden hayatta olarak onu ziyaret ediyor. Salat selam okuyan aynı hayatta olduğu gibi ona arz ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem şehitler bile ölmez. Kur'an-ı Kerim'de velatekulu limen yuktalu fis var. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki şehitlerden daha üstün, sıddıklardan daha üstün, peygamberlerden daha üstün, ona ölü diyen nedir? Kalbi ölüdür. allah Teala ona karşı saygısızlıktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Abi, şu mübarek Şaban ayına tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Onun ayıdır. Daha önümüzde Rebiyül Mevlid ayına kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Evet, salavat-ı şerifelerle bizi amil eylesin. Ve meşgul eylesin. Şimdi... Beşairul Hayratı size arz ettim. Bu son salavatla ilgili çıkan eserdir. Bunları küçük bir eser gibi görünür. ama ve faziletlerini geçen size okuduk. Tekrar çok tekrar etmek istemiyorum. Arapça metinleri okumak istemiyorum. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu benden alın. Allah Rabbim bana ilham etti. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim. Faziletini sormadan söyledi. Ve buyurdu ki bunu okuyarak bir niyette kasteden asla boş dönmeyecek. Ne niyetle okursa o niyet meşru ise hasıl olacak. Bir kere dahi okusa onu da affedecek Allah mecliste olanları da affedecek. Ya toplayın çocuk çocuk bir mecliste herkes okuyamaz. Okuyun da dinlesinler ya. Dinlesin onlar da salavat okusunlar. Allahum salli aleyhi ve sellem. geldiğinde dört rahmet meleği gelecek. Birincisi şeytanı kovacak, ikincisi kelime-i şehadeti ilham edecek, telkin edecek, üçüncüsü Kevser'den şerbet sunacak. Dördüncüsü elinde altın tas, içi cennet meyveleriyle dolu gelecek. Onu cennetteki yeriyle müjdeleyecek, bak gör yerini diyecek, bakacak da ruhu çıkmadan cennetteki yerini görecek öyle ölecek. Bu beşalül Hayrat, bunu okuyan, bu öyle mübarek bir kitap. Kabrine güvence içinde girecek, sevinçle girecek, darlık görmeyecek. Ürperti çekmeyecek, yalnızlık hissetmeyecek, kırk rahmet kapısı aç açılacak, başına nurdan kandil dikilecek, kıyamet günü onunla dirilecek, sağında melek cennetle müjdeleyecek, mahşere çıkarken solunda melek cehennemden beraat verecek, önüne burak getirilecek, Çırıl çıplak çıkmayacak, kimse avretini görmeyecek, cennet ile iki hulle giydirilecek, burağa binecek, sıratı geçecek, cennete uçacak, kolay hesap görülecek, kötü amelleriyle muhasebe, çekmeyecek sıratı geçerken cehennem ona ben sana haram olmuşum ey Allah'ın azatlısı çabuk geç diyecek sırattan geçerken evet cennete ilk zümreyle beraber girecek Allah'ın bizi de sabitlerle beraber girmeyi nasip eyle hesapta uzun tutma ya rabbel alemin artık inciler mercanlar köşkler saraylar altınlar gümüşler huriler gılmanlar bunları saymayalım göz görmedik kulak duymadık beşerin kalbine gelmedik nimetler onlara verilecektir. Bu mübarek salavat-ı şerife bin köle azadından, bin deve kurban etmekten, bin dinar sadaka vermekten, bin ay oruç tutmaktan daha mübarektir, rızıkları kolay eder, ahlakı hoş eder, muratları eder, dereceleri terfi eder, günahları mahveder, ayıpları setreder, zelil durumda kişileri aziz eder biiznillah. Tamam. Amel ediyorsunuz inşallah. Bazılarını duydum, her gece okumaya başlamışlar. Maşallah ya, bizim cemaatta da acayip adamlar var ya. Allah onları da, onların hürmetine bizi de affeylesin. Efendim, ve şairul hayrat. Bu da size son hediyem ha. İnşallah istifade edersiniz. Ramadhan-ı Şerif Risalesi, yani bunda öyle ilimler yazdık, 420 sayfa. Şimdi Ramazan sohbeti yok. Onun için kitaba sizi havale ediyorum. Ama ben de Ömer Nasuh Efendi gibi yapmadım yani. Ömer Nasuh Efendi ne yaptı? Konuşmazdı pek natık değildi, konuşmazdı pek. Vazlığı, hatipliği çok yok Çıktı Fatih'in kürsüsüne ne dedi? Uuu Ömer Nasuh Efendi dediler, biliyorsun herkes ondan çekilir, allame. <gülüyor> Erzurumlu idi. Erzurum'a gitmiş, hocanın biri de ders okutuyor. O da gelmiş öyle mütevazı oturmuş orada. O da onu tanımak dedi. Biraz da korktu ama, bir heybetli geldi ona da Acaba dedi falan sonra, o zaman böyle şey ya ki, telefon, met, efendim, Facebook, Facebook, herkesi bir tanıyorlar şimdi. Orada resim zamanı değil. E dedi efendim, dedi, e, Kimsiniz acaba falan dedi, Ömer dedi. Adam da falan dedi, Nasuhisi de var mı dedi. <gülüyor> He dedi falan, adam el-Fatiha dedi, dersi kapattı yani. Ömer Nasuhi yani. Ali Adar Efendi gibi zatın, o da dördüncü katibi Efendi babanın dördüncü katibiydi. Eee Efendi, sen düşün yani dört ve sebz. Ama Menasul Efendi fetvasıyla amel edilir derdi. Herkese demez, Ali Hadar Efendi'den böyle izin çıkmaz kimseye. Fetvasıyla amel edilir evladım. Bu ne demek yani? Ne yaptı? Tefsir tarihi yazdı, tefsir yazdı, e, istilatı fıkhiye sekiz cilt yazdı, sekiz cilt tefsir yazdı, sahabe hakkında yazdı, hadis yazdı, dolu kitap yazdı. Fatih kürsüsüne çıktı ne dedi? tefsirden soruyorsanız tefsirime bakarsınız. Hadisten soruyorsunuz, hadise bakarsınız, fıkıhtan soruyorsunuz, ilmihal bakarsınız. El Fatiha'da değildi. <gülüyor> Ama hak etti Yaptığı doğru. Hepsini yazdı ya. Şimdi ben sizi öyle de yapmıyorum yani. Ama bu sefer bu Ramazan kitaba bakarsınız yani. Bu Ramazan bakarsınız yani. Ama ben bunu e, yani sohbetler ettim mi size? He? Hepsinde okumuşumdur yani. Ramazan'a tazim, Ramazan'ın faziletleri. Evet, ama şu kıyamet günü en güzel surette gelecek. Mevla'nın huzurunda secdeye varacak. Ey Ramazan dile benden buyuracak. Hakkını bilenler ona değer verenlerin elinden tutacak. Arasatta dolaştıracak. Mevla'nın huzuruna getirip durduracak. Allah Teala, ya Ramazan mazatürid. Ey Ramazan ne istiyorsun? Aynı nur gibi bir surette gelecek. Ya Rabbi buna vakar tacı giydirmeni istiyorum. Mevla hala da ona bir taç giydirecek. Sonra ona büyük günahkarlardan olan yakınlarından uzaklarından bazı rivadelerde 70 bin buyuruluyor. Büyük günahkara şefaat izni verilecek. Ya bu kadar adam çok çıkmaz ama birkaç tane adam ya bu kadar tanıdığımız var. Tanıdığımızdan biri çıksa şöyle Ramazan hakkını veren. 70.000 kişiye şefaat hakkı alıyor zaten. E biz de arada kaynarız ya. Yani bu kadar adam tanıyoruz. Hiç ulemadan, evliyadan şöyle bir hatır eden bizi yar ahirette şefaat tairesine sokacak birini tanımıyor muyuz ya? Aslında arkadaşlar, alimmet olalım, ufak hesapları bırakalım. Biz 70.000 kişiye şefaat edecek adam olalım inşallah. Dilenciliği bırakmayalım elden. Bize de şefaat ederlerse iyi olur ama niye birimizde ben şefaat edeyim ederim değil ha edecek adam olayım inşallah demiyoruz yoksa millete gidip de 70 bin kişi liste yapıyorum da arkadaşlar <gülüyor> seni de alayım gel hareketleri çekmeyelim ne olacağımız belli değil de öyle liste işinden hazırlamayalım ama niyet edelim azmedelim bu Ramazan hakkını vereceğiz inşallah sonra Allah onu burağa bindirir Mevla Teala sorar ne istiyorsun daha ne yapayım buyuru ki bunu Habibi'nin civarına komşuluğuna yerleştir Ramazanın şefaatiyle onu Firdevs-i yerleştirir Ya Ramazan ne istiyorsun Ya Rabbi ben ben isteğimi yerine getirdin sen ben memnunum da e senin de bir ikramın olmayacak mı Allah. Mevla buyuruyor ya istediğini yaptık daha ne yapacağız sen de bir ikram yap yani bu benimkiydi Mevla bu, o zaman ona kırmızı yakuttan kramı kaç dolar gidin bakın hakikisi yeşil zebercetten onu da yeni gördüm ha zebercet zeber de, ben de meğer tesbih varmış ya tesbihçi geldi dedim ki ya zebercetten bulan bu zebercet nedir hadislerde çok güzel bu zebercet bir de baktık tesbihlere dedi bu zebercet e, şeydi ihtisaslı bir adam gelmişti bana Herhalde onu gördüm de değişik bir renk böyle açık yeşil pembe var içinde damarlı böyle. Yeşil cebercek ve kırmızı yakuttan yüz tane şehir bina eder. Yüz tane şehir. Nasıl şehir? İstanbul gibi. Lahım akmaz, dereleri yok, tuvalet yok, bir şey yok. He? Öyle bir yer değil orası. Yüz şehir, her şehirde ne var? Bin tane kasır var. Nasıl kasır? Hızlamur kasrı, küçük su kasır gibi değil. Her kasırda bin tane kapı var. Kapıdan kapı gözükmez. Eğer yer donanmış. Dünyada o kadar büyük evi olan yok. Büyük evi olsa da kim bakacak? O kadar hizmetçi yok. Cennette bir kere bir şey söylese, bin tane hizmetçi birden gelir buyur buyur diye. Aynı inci gibi girerler. Her kapıdan. Nasıl bir yer ya? ahiret padişahlarına nasip olacak inşallah ramazana tazim edelim şefaatine nail olalım şikayetinden emin olalım bedduasını almayalım şimdi ramazan-ı şerifideki size tavsiyelerimin en büyüğü ne olacak ne olacak kitabın 311. sayfasından itibaren ramazanda yapılacak faziletli ameller yapar mısınız İnşallah. Umre, Resulullah'la hac gibi Allah bize nasip eder inşallah. Size de dua edeceğim. İnşallah. İnşallah. Bu sefer olmazsa size hediye edeyim. Niyet edip de gelemeyenlere niyet edeyim. Bu sefer benimki yok böyle ama kendime zaten tutturamıyorum. Size hediye edersem belki kabul olur. He? Niyet edip gelemeyenlere edeyim. Bana da birisi hatırlatsın ha sonra unuturuz orada başka bir tarafa hediye göndeririz. Hele hediye de ne diyor, niyet ettik burada. Biri yanımda hatırlatsın, duyuyorlar. Ramazan şeyde Kur'an katmıyor. Ramazan şeride iftar vermek, ilim meclisinde bulunmak, hasta ziyareti, hayırlı ameller yapmak, sadaka vermek, cemaate devam etmek, ana babaya iyilik. Bunların hepsi hakkında tek tek ne var? Hep tek hatçiler var. İşçinin yükünü hafifletmek, insanlarla iyi geçinmek, kadının kocasına iyilik yapması. E tabi kocanın da kadına iyilik yapmasını demeye mi? Yok o da onun... O manada anlaşılıyor. Hep diyorlar İslamiyet erkekçi bir din falan. Lan ne erkekçi bir din? Kocasına, karına, karısına diyor ki kocana iyi davran. Kadın da kalkmış feminist midir, komünist midir, velidir. O da diyor ki niye hep ben iyi davranıyorum? Şimdi bir şey diyeceğim. Ey akıllı kadın diyeyim sana yine ben. İslamiyet sana diyor ki kocana iyi davran. Niye? İyi davranırsa o da sana iyi davranır. Herifi raydan hattatma. Sopayı yiyeceksin ondan sonra. Geleceksin hoca efendi böyle oldu, şöyle oldu. İslamiyet sana, kocanın sana iyi davranmasının yolunu gösteriyor. Neymiş? Senin ona iyi davranma kardeşim. Biraz akıllı ol. Adamla dikine gitme ileride değil mi? Zaten para kazanayım diye canı çıkmış. O kadar yoğun işlerden gelmiş. Değil mi? Ama şimdiki karılar tabii ben de çalışıyorum diyor. E niye çalışıyorsun ya? Öyle çalışılır mı ya? Adam çalışacak sen yiyeceksin. Yetmiyor. E niye yetmiyor? Biraz az ye. Aa senede beş elbise alma ya bir elbise al otur evde kadın çalışır mı ya? Kadın erkek işte dolaşır mı ya? 104 kitapta yerini bulamazsınız. Hangi hocalar fetva veriyorsa helak olacaklar ahirette. Helak olacaklar ahirette. Kadın erkek için işin içinde arasında çalışamaz. Caiz denmez buna ya. Konuşmasından tut, yürümesinden tut, bakmasından avret bu ya. Sakince bu. Onun için otursun evde, adam da canı çıkıyor, çalışıyor, o da gelince ona iyi davransın, iyi davranırsa büyük ecir alır. E niçin? Adam helal lokma peşinde daha, yoruluyor bütün gün. E, geldiği zaman dur dur dur dur dur zaten adam iş yerinde canı çıktı, kafası <gülüyor> ütülediler, kolay bir şey değil ya. Hele bir de Ramazan'da, adam bir de oruçlu, geldi eve yedi de yedi buçuk, iftara kalmış bir saat, bir de sigara içen ise zaten kafa duman olmuş, bu adama şimdi kadın bir hareket çekerse bu ne yapar ya? Onun için kadınlar Ramazan'da özellikle iyi davransınlar kardeşim. Bendense tavsiye. Ramazan'da iyi davranmazlarsa sıkıntı çıkar bak. Adam oruç çünkü. Ona göre dikkat edin. Bir Müslüman'a yardım etmek. Ramazan'da zikir yapmak. Her on günün zikri. Başlıyor şimdi yüzer yüzer. Bakacak mısınız kitaba? E kitaba bakın işte arkadaş ben... Ameller bölümü 5. bölüm 311. sayfada her 10 günün zikri mesela e, ne söyleyeyim e, kaçıncı sayfada olduğunu söyleyeyim 351'deymiş Zikir meclisinde bulunmak istiğfar 353'te çok acayip istiğfarlar var Fes tek se ramazanda 4 hasleti çok yapın emir bu hasleten durduğun yapayım arabbekum ikisiyle rabbinizi razı edeceksiniz İkisi zaruri ihtiyacınız Allah'tan mutlaka isteyeceksiniz. Dört şeyi çok yalın. Bir, kelime-i şehadet çok okuyun. İkincisi, çok af isteyin, af olmamış kalmayın. Üçüncü, cenneti çok isteyin. Dördüncü, cehennemden çok sığının. Yani bunu bilmiyorum orada topladık mı da toplamak lazım onu yani bir arada. Yani siz akıllı adamsınız. Size yine ben burada o zaman kitapta toplamadıysam da söyleyeyim. Yani nasıl oluyor biliyor musunuz? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdu ve resulü estağfirullah Allah'ım ve inni eselükel cenne ve eûzü bike nar Dördü burada. Bu hadisteki dört şeyi çok yapın. dördü ne oldu? burada işte bu dediğim ama yani keşke akıl etseydik yazsaydık ya yani o şeyi topladık mı demek istiyorum hadis-i şerifleri yazdım da bakayım toplamak aklıma gelmedi sonra eee Seyyid Malike Hazretleri Rahmetullahi onun bir kasetinde sohbet kasetinde dinledim baktım dördünü cem etmiş öyle zikrettiriyor milletine uyanıktı o ya yaparsınız inşallah He? Eşhedü lillahi lâ ilâhe illallah. Estağfirullah. Allahümme en neselükel al cennet ve auzü bike minen nar. Auzü bike bilmese bile ecirni minen narı biliyorsunuz. Ecirni minen nar da aynıdır. Kurtar beni. Allah. Cennet istemek nasıl? Ş şehadeti biliyorsunuz. İstiğfarı biliyorsunuz. Cennet isteme cehennemden sakınmayı biliyorsunuz. Allahümme ecirni. Tamam. Kaldı cennet istemek. Cenneti nasıl istiyorsunuz? Allahümme innî Es elükel cennə, he? Zor mu? Kolay ya Allah meni es elükel ya. Ve hatta cennede girdir beni. Bu o kadar. He? Sonra üçünü Arapça bir yarısında Türkçe kaptırmayın yani. Ama Türkçe de deseniz olur mu? Olur çünkü namazın içinde değil, namaz dışındaki zikirler. Her on günün zikri. Ramazan şeride dua Ramazan şevde yapılacak dualar, özel dualar. Dergiye sığmıyor bunlar. Dergide yer kalmıyor. Sığmıyor. 364. sayfede. Kadir Gecesi duaları. Onu dergide yazdık çünkü Kadir Gecesi'ne bir de aydan evvel diye. İftar duaları. İftar duaları çok önemli. 2-3 sayfa yazılmış. Yalnız bu kitabın 378'inde dergide bunu tek bunu yazdım. Şimdi dergide yer yetişmedi. Bakın. Efendim ramazan Şerif'in başında, ilk başladığı sayfede, yani dualar bölümünde, iftar duası var dergide. Bu iftar duaları çoktur, bir tanesini yazdım. Ya yazayım ya yazayım Ente Rabbi, fahfirli zenbeli azim, feyni ula ahzuru zenbeli azim Öyle olacak. Bu mübarek dua hakkında özel bir mesele var. Bunu size tekrar hatırlatayım. Kainat Efendisi buyuruyor, bunu keime Allahu rassulü Allah da seviyor bu kelimeyi Rasulü de seviyor bu kelimeyi Ali Muhakııkım zürriyetinize öğretin çocuklarınızla beraber iftar sofrasında toplanın bu dua ile iftar açın Ananızdan doğmuş gibi sofradan kalkacaksınız ve dünya işlerinizde ne varsa iş yolunda gitmeyen ahiret için ne varsa yolunda gitmeyen bu kelimeyle Allah yoluna koyacak Bak dikkat edin. Dünya ve ahiret işlerinizde yoluna gitmeyen ne varsa çocuklarınızla beraber diyor Hadis şerif. Bunu okuyun Allah yoluna koyacak inşallah. Onun hangi sayfa bu? Kitapta kitap var, kitap var tabii. Kitapta ya 360 e, 378'de iftar duaları. Dergide söylüyorum 66. Dergideki dua bu duayı yazdım bir tek. Yer bulamadım bunu mutlaka yazayım dedim. Çoluk çocuk dünya ahiret işlerimizi yoluna koyacak bir satır ya Açın. Ya azim, ya azim ente ilahi, la ilahe gayruke, ihfirli zembel azim, feyni ula zembel azim, illel azim. İşte. Çocukluğunuzu öğretin. Allah ve Resulü seviyor bunu. Bununla dua edin. Dünya ahiret işlerini yoluna koyacak Mevla. Hadis-i Şerif, İbni Asakir 80 ciddi kitabı var tare Muhammed'in mecbu ondayı izikrediyor bu hadis-i şerifi. Onla amel edin. Sonra ilk gecenin namazı var. İlk gecenin namazı geçen dergide yazdım da ilk gece daha gelmedi. Bakalım Suudi Arabistan bir gece evvel yapar mı bilmiyorum. İnşallah yapmaz beraber oluruz. Fakat o tabii bu gece belli olur onunki. Yapmadıysa yarın bizle yapacağı kesin demektir. Bu itibarla ilk gece inna fetahna aleyküm kılınıyor nafile namaz eğer iki rekatta inna fethane bitirebilirse bir müslüman o sene bir daha ramazana kadar kimse kılına dokunamaz bitti korumaya garanti giriyor inna fethane ilk gece çok önemli bir rivayet ve bu şerif o o geçen dergide var zaten inna fethane kuranda var dergide inna fethane yazamayız ezbere bilmeyen de namazda onu okuyamazsın o zaman bilen birine imam edecekler onlar daha kısa kılacaklar evvelce kılmıştık burada bir senesi mi ne ben hatırlıyorum Ondan sonra 10. gece namazı 10. gün namazı, 15. gece namazı 15. gün namazları 20. gece namazı, 20. gün namazları Kadir gecesinde söylerim zaten buradayız inşallah ama esas mesele ne? Şimdi dergide bir şey yazdık. Ne yazdık? Kadir gecesi hangi gecedir? Bu da reklam olsun. Belirtmeyelim. Bu sene Kadir Gecesi'nin hangi gece olacağı belli mi? Belli. Ben evliya olmadım. Yanlış anlamayın. Terfi falan etmedim. Evliya olacaktan Ebu'l-Hasen'i Khorasani Hazretleri Şerh-ı İslam'da yazar. 40 sene bunu tespit etmiş. Şaşmaz bulmuş. Ve bunu da ümmette paylaşmıştır. Onun için bu sene Kadir Gecesi hangi gece olacağını merak edenler 69. sayfayı bir zahmet okuyacaklar. Yeni dergide Okuyacaksın kardeşim, canımız çıktı sabahlarında uyumuyoruz, bu dergiler kolay mı hazırladı? 69'da okusunlar bakalım inşallah. İlginç bir geceye çatıyor bu sene. Biraz farklı da ilginç bir geceye çatıyor. Benimle ilgili çok ilginç bir geceye çatıyor. Anlarsınız onu okuyunca. Evet. Bedir Gecesi'ni unutmayın da, 17. gece onun hakkında bir şey burada var. Ramazan Risalesi'nde 17. gece hakkında çok rivayetler var. Bedir gecesi sabahı Bedir, Yevmül Furkan, Yemel Tekal Cem'an. Allah Teala ulaşmayı nasip eylesin. Amin. İftarın duaları, iftarın sünnetleri işte Mekke'de geçirmek, Medine'de geçirmek, hakkında hadis var hepsinin. Onlar ayrı müjdeler. Tehccüd namazı, Ramazan'da secde aman ya! Ramazan'daki secdenin her birine 1500 hasene. Her secdeye 1500 sene. Ramazanda nafile farz. Hangi namazda secde yaptın veya tilavet secdesi hatimde? Bir secdeye bir ağaç dikiliyor. Gölgesinde atlı koşturan 500 sene gidiyor gölgeyi kesemiyor. Bu adı Şerif'te geçer. Çoğaltalım secde inşallah. Camilere yardım edilmesi, cömertlik yapılması, fitre verilmesi bu husustaki fetvalar ve Ramazan-ı vedasından evvel buluşuruz inşallah. Ramazan-ı aman. Elinizden düşünme baştan hadisler, ne rivadiler yani. Ben onları şimdi burada sayacak vakit bulamıyorum. Evet. Ondan sonra diğer e, dergi çıktı, bugün çıktı. Arkadaşlar biz 3-4 hafta yoğuz. Dergi ellerinde kalırsa bir dahaki ay basmaya zorlanırlar. Çark zor dönüyor. Bir tıkandı mı durur ha durmaması için Allah rızası için özel gayretinizi, himmetinizi rica ediyorum. Ben sohbetler olmadığından unutuluyor. Ramazan'da sıcak ve yorucu ve herkes dağılıyor. Gül dergisine şimdiden inşallah gayret edelim, alalım, dağıtalım, hediye edelim. Hayra vesile olalım içinde. Zaten dua dua. En son ismi şerifler çok şeyler çok yazdık, yazdık, neler yazdık da. Bu hangi ismi şerifler? El-Vacidu El-Macidu Bir de Rabbimizin en büyük ismi El-Vahidu Vahid ne demek? He? Tek bir işte o El-Vahidu ismi Çok acayip bir şerif Onda da çok uzun e, izahat yaptık Güneyde radıyallahu anh rivat ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mescide girdim Hadi şerifin kaynağında Söyleyeyim ki itikadınızı mucib olsun hadis şerif İmam begavi rivayet etmiş Şerhu ü sünne isimli isimde ishak bin rahoye büyük muaddistir İshak bin rahoye filahmeddin hanbel gibi falan muaddistir onun müsnedi var onda da geçiyor kainatın efendisinin eli benim elimin içindeydi diyor ya ne bahtiyar insanlar ya eli benim elimin el ele tutuşmuşlar camiye geliyorlar ya cık cık. baktım bir adam namaz kuruyor. ya bu sahabede de ne adamlar var kardeşim hepsine acayip ilham geliyor dua yani dua ilham geliyor ha. Efendimizden öğrenmemiş. Oca Hamdenkesirhan demin mevzu yine aynıye döndü yani. Ayşe anamız bile ne dedi? Ne olur İsmazamı Azam'ı öğret. Yani en büyük isim ne okursan gök yere insin desen patinecek yani. Ha i̇sm Azam şifre. Gizli. dedi ey Ayşe uygun olmaz dedi. Yani çünkü kızarsın kızarsın birine basarsın mettuayı giden adam yani. Uygun olmaz dedi. Ayşe anamız, dedi öğret, öğretmedi. Ee, karı koca muhabbetinin de farklı nazlı boyutları vardır. Kim olursa olsun, kâinat nefesine peşerdi. Ama öğretmedi. Ayşe anamızda böyle biraz morali bozuldu yani. Onun sonra gitti orada iki rekat namaz kıldı, Efendimizin yanında. Namazdan sonra bir şeyler okudu böyle, bir dua var. Bildiklerinden bir saydırdı bir şeyler. Dedi ki, o da i̇bn Macede geçer. Ey Ayşe dedi, okuduklarının içinde var. Ama yine de demedi şu. <gülüyor> Okuduklarının içinde var. Aşhanamız bir okuduğunu bir daha unutur mu? Zekâ deha. Bir ki unutur mu? Artık onu rivayet etti. O zaman ne oluyor tabii bunu okuyan kesin isabet etti oluyor yani. Şimdi bireyler adına diyor girdik camiye adam namaz kılıyor. Bir adam namaz kılıyor. Sahabede Namazı bitirdi dedi Allahümme inne yeseluke ben de kent Allahu la ilahe ente el vahid el fardu es-samedu allazi lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven Hocam iyi bu duanın yarısını biliyoruz değil mi? Ha el erradu semeduden ver ya iki kelimede baştan ezberle bu zaten öbürü kulu vallahi ya yani siz de beleşisiniz çok da bu kolay bir de zaten bunda ezber el yok bakarak okursunuz okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu duydu. Ona bir şey demi. Yanındaki sahabeye ne dedi? "De Allahu bi ismi'l azam elledihi ecab ve Öyle bir isimle dua yaptı ki Allah'ın en büyük ismi budur. Ne isterse verilecek dedi. Bitti. İste verileceksin. İsmi Azam. El Vahid ismi gelince 99 ismi yapıyoruz ya dergide. Vahid isminde bu duayı size nakletmeyi münasip gördük var mı ihtiyacınız Allah'tan bir şeyler he rahat mısınız nesiniz istemiyor musunuz bir şey falan hiç muazzam falan çok lazım değil hoca efendi ben zaten tutturmuşum gidiyorum öyle mi diyorsunuz bilmiyorum ha işte burada sayfa 87'de başlıyor derginin 88 de bu duanın Arapçası ve tercüme bir de enmat bahsı var enmat dergide enmat diye bir şey yazıyoruz biliyor musun ne o? Hiç ya. Kaçıncısı yok. Bu dergide her ay yazamıyoruz ama bu dergide yedincisi yazılmış. Yedincisi yazılmış. Enmat demek Mevla'nın ismi şeriflerinden on ismi şerif terkip yapılmış. O on isimden bazısı da 99 ismin içinde olmayan bin bir isimden alınmış. Mesela bu terkipte ne? El halîmul râûful vedûdul gafûrul hennânul latîful hafîzul rakîbul berr-şşâfiî Bu yılda mesela El 99'da yok Var mı? Bildiğim kadarıyla eşşafi var mı? 99'da eşşafi Yok Burada çok acayip haritalar yazdık Weftler yazdık Rakamlar var, şifreler var, o ismi şeriflerin harf hesapları var, Ebçet Evliyaullah, İmam Bûni, Büyük Evliyaullah'ın nakilleri biz Şeyine bakıyoruz. Mühim olan doğru nakil yapalım. Çünkü çok yanlış var kitaplarda. Bunları yazdık. Neyse. Hastalıklarınızda üzülüyorum. Çok hasta var içinizde. Ben de ben zaten hep de hastayım. Müzmin. Bu kadar hastalığa şifa için çok ağır kanser vesaire inim, inim inleyenler, dua isteyenler ben çok var. Allah-u Teala, Efendi Hazretlerimizin kardeşi İsmail hocamıza acil şifalar ihsan ederiz. Başımızın tacı. Çok mübarek muhterem. Nur gibi bir zattır. Efendi, büyük de allamedir yani. Hasta oldu, çok hastadır. Allah'ım acil şifa ikram eylesin. Bana cemaatle bir dua ettir dedi, unuttum ya. Bu hafta nasipmiş yani. Allah'ım şifasını takdir eyle. Ya Rabbi'yle amin. amin. Şimdi bakın, size bir şey söylüyorum. Cüzem hastalığı diye bir hastalık duydunuz mu? Doktorlar tıpta aciz kalmıştır, etleri lime lime dökülür. Hadi şeriflerde çok geçer. Tıbbın aciz kalmasından dolayı. Bir kimse hasta olursa veya bir hastanın yanında bulunursa, en ağır hastalar için formül söylüyorum yazdım sayfa 95-96 Bunu amel edersiniz evvela e'udü besmele ihlası bir istiğfar yap estâfıallâhâle a'zîmellezî ilâhâ ilâhâ ve hayyel kayyûme ve tûb çünkü onu yaparsan en büyük günahkâr da olsan o anda af oluyorsun o sahih hadis üç istiğfar yap sonra onu burada yazmamış tabi yedi kere fatiha Şerife e'udü besmele her birinin başına besmele yedi Fatiha zaten lima kuriyetle ne için sana olur ama şifa mı külle dileyle sap. Ölüm hariç derde şifa. Siz Fatiha'yı kolay zannediyorsunuz. Hafif geliyor size Fatiha. 7 Kur'an'dan ağırdır bir Fatiha. Hadis-i şerif yani. 7 Fatiha okuyorsunuz. Zaten kaç ayet? 7 ayet. Ondan sonra 422 kere. Ya Şafi ya Şafi ya Şafi. Gözünü kapat. Allah'a müracaat et. Şifa yaratan Allah. En ağır hasta eceli gelmediyse bunda Mutlaka iyileşiyor. Eceli gelirse de imanla ölür. 420 yüz kere ya acaba. Ardından bir duası var. Duada çok kolay. Allah meşfenteş şafi şifaen la şifa illa şifa uke Allah'ın ve la yugadiru sekamen ve la elemen bunun başka rivadeleri de var. Yani ya Rabbi, şifa veren sensin. Şifa ver, senin şifandan başka şifa yoktur. Allah'ım öyle bir şifa ver ki, ne hastalık bıraksın, ne acı bıraksın. Bir kere. Üç kere yaparsan da olur. Yalnız başında sonda salavat-ı okumayı da ihmal. Etmeyelim, bir de burada hepsini yazmıyoruz, kitaptan yazıyoruz ama dua salavatsız yükselmez. Böyle yaparsanız en ağır hastalarınız iyi olacak inşallah. Ben dua ediyorum, bana gelenlere ediyorum ama Adama diyorum ki şu kitapta da şunu yap, üşeniyor. Ya madem hastasın, doktorlar çare bulamıyor. Zaten doktor çare bulsa hapı yutacak, hiç Allah'ım ne falan demeyecek. Onun şeyi o, ver bir ağrı kesici diyor, tak leblebi gibi atıyor. Ya şimdi 422 kere yağ şafi mi çekeceğiz, ver bir ağrı kesici diyor ya. Yani adam Allah dememeye dileniyor kardeşim. Ben onu bunu bilmem ama ağrı kesici de geçirmiyor... Doktorlar da geçilemiyor. Çok dana düşenleriniz var. Onlar ocağıma düştü işte. Hadi bakalım. Allah'ım ne diyeceksin arkadaş? Allah'ım ne? Siz şifa? Yok. Men bir Kur'an fe Allah. Bir de var Resulullah'tan beddua alırsın. Kur'an'dan, Esma Hüsna'dan Allah'ın isimlerinden şifa aramayana Allah şifa vermesin. Bu büyük bir bedduadır. Onun için sen istediğin kadar doktora git. İlaç al, biz tıbba karşı değiliz, ama evvela şifanı Allah'tan ara ya Şafii ismi şerifiyle zikret. Tamam? Bu da derginin en sonu, dergi bununla bitiyor bu tarafı. İnşallah U Rahman, Allah amele muvaffak eylesin. Artık hoca oldunuz ya, hastam var, şuyum var mı? Beni de sio koyacaksınız, hasta oldu mu? Ben sizi arayacağım ya. Gelin beni okuyun kardeşim, benim benden ne istiyorsunuz? Bana oku üfle geçti geçmedi şura mağrıdı buram Ya ben de aciz adamım. Adamım ben size dua ederim arkadan kabul olur. Siz de bana arkadan dua edin kabul olacak inşallah. Ben mültezemde nasip olur girersen ki oradaki dualar yüzdeyü tutturuyorum Allah'ın izniyle çünkü icazetim var hadis şerifinden icazetim de var. Orada mutlaka özellikle sohbetime devam edenler, sohbete devam eden arkadaş, zarureti olmadan devam edenler. Allah'ın size muradınız olacak. Hayırlı muradlarınıza. Siz girseniz öyle dua demezsiniz orada. Ben kendimi unutuyorum sizi unutmuyorum orada. E unutmam. Ben en kabul saati bana verseler ben sizi tercih ederim. Çünkü siz Allah için beni seviyorsunuz. Başka bir derdiniz yok benden isteğiniz yok benden. Allah da sevsin. E siz niyetlerinizi tutun. Ben birkaç gün içinde ancak girebiliriz gittikten sonra hemen girilmez. Mültezemde size dua edeceğiz inşallah Ramazan da olmaz inşallah Safa mervede dualar mı inşallah Rahman Evet Efendi kardeşlerim Şimdi e, Dernek Ahmet Esevi Derneği buralara borçlara da girdi Abdestlikler yaptı size bir şeyler yaptı değil mi Baya da bir borca girdi Buradan da üç kuruş peş kuruştan borç bitmiyor Bana diyorlar ya ilan et ilan et ben Ediyorum size Sizin biriniz bunu halledebilirsiniz esasen Hiç bana de hocam sesini yorma Öyle içinizde adamlar var ama... ...illa da benim sesimi duymak istiyorsunuz herhalde. Ben de konuşuyorum. Kusura bakmayın yani. Ben kendi cebime bir şey almam. Sohbetten para almam. Dernekten para almam. Allah nasip etmesin. Muhtaç etmesin yani. Ama siz yardımlarınızı ihmal etmeyin. Şaban benim ayımdır. Benim ayımda benim yoluma yardım edene Allah rahmet eylesin. Resulullah'ın duasına nail olasınız. Derneğe yardım toplanacak. Ramazanda kumanya dağıtımı yapılacak. İşte... Bunun ilanları yapılacak. Kumanya Bizim Ahmet Yesevi Derneği bunları yapalım dediler. Yapın dedim. Allah razı olsun. Ben yoğun. Siz yapabilirsiniz. Allah razı olsun. Lale Gül dergisinin burada da zekat fitre toplanıyor. Dernek bunları kabul edip efendim zarfları da mevcut yukarıda zekat fitre zarfları da hesaba da yatırılabilir. Bunlar resmi hesaplardır. Resmi hesaplardır. Dolayısıyla e, farklı bilgi almak işte internet sitesi adresi, hesap numaraları ben bunları burada dememe lüzum yok desem de kimsenin kafasında kalmaz. Radyodan onları ilan etsinler. Ama derginin 27. sayfası unutmayın. Derginin 27. sayfasında bu hususta hesap numaraları ve ilanları bulursunuz. Bunlar hakikaten yerine gider inşallah. Hakikaten yerine gider. Hizmetler böyle devam eder. Sizin Ahmet Yesevi Derneği'ni tercih etmenizi rica ediyorum. Bugüne kadar ettim mi? Etmedim. Bugün rica ediyorum. Neden? Sistemi oturttuk. Arkadaşlar aklı başında insanlar işin başına geçti. Şu anda bunu yapacak adam var diye rica ediyorum. Ve diğer hizmetlerde çok yakında müjdeli haberleri alacaksınız. Ben haberleri vermiyorum. Çünkü bir şey söylüyorum hemen bozuyorlar onu. Ondan dolayı sessizin farkındaysanız. Ondan sonra sesi çıkacak inşallah. Efendim ben gece gündüz işlerin üstündeyim. Gece gündüz bu hizmet ve tebliğ yürümesi için çok daha gür çıkacak inşallah. Allah öyle imkanlar ver. Bak ilk olarak Erzurum Ulu camide sohbet nasip ol. Beni camilerde 15 senedir ettirmiyorlar. 28 Şubat'tır camilerde yasak. Hakkımda andıç yayınlamıştılar o zaman. Şimdi... Bütün toplantılar yaptılardı benim için. Şimdi Erzurum, Bulu camide bir sohbet oldu. Bir feyiz geldi, bir haller oldu. Cuma akşamı yayınlayacaklar. Lale Gül Efem o sohbeti cuma akşamı yayınlayacak. Ne sohbet oldu yani? Oranın da feyzi, bereketi, evliya, ulema çoktu. Onu dinleyin. Fatih camide hafta peş peşe nasip oldu. Ama inşallah ulusta bütün dünya bir anda dinleyecek inşallah. Dinleyecek. Onları hazırlıyoruz inşallah. Arkadaşlar gayret ediyor bu 27. sayfede yazılan hesap numaralarına güvenebilirsiniz benim adıma başka bir şekilde kimse toplayanlar benim adıma topluyorlarsa yalancıdırlar benim derneğim Ahmet Yesevi'dir Ahmet Yesevi'ye yardım yapanlar güvenebilirler ve bu hizmetlere raci olacağını düşünebilirler inşallah bu kadarla siz laf anlarsınız değil mi? Arife Tarif Çemberli Taş'ta Marif demiş. Evet. Ondan sonra efendim kardeşim ben sizden bunlar yardım olarak söylüyorum. Duyurularımızı yaptık. Ee, hakiki yine ut bitmiş idi dükkanda. Yani son bitmiş idi. 20 veya 30 sene arası yıllanmış ut geldi. He, tabii. Ben bir tane almıştım 30 senelik 10 senelikte bende duruyor. Ya hoca 10 senedir bitmedi mi? Ben böyle Mikael amca derdi rahmetli. Değdirir çeker derdi. Çünkü çok pahalı olunca ne yapayım arkadaş beni çekeceğiz yani. Ondan sonra yıllanmış adam nasrettin hocaya gitti dedi yıllanmış sirke bulunur mu o Efendi dedi... bulunur biraz verir misin e, her isteyene versem yıllanır mıydı dedi. <gülüyor> şimdi bunu hakikaten Hindistan'da yıllandırıyorlar kaynağını buldum daha Hindistan'ı yeni bulduk yani kaynağını yerini bulduk. Ondan sonra şimdi yeni geldi o bu gece artık şişelere on doldururlar belki yarına yetiştirilen bilmiyorum e, hakikaten çok hakikidir. Aleyküm bil udu Hindîyî fe inne fi şifa bulursunuz. Hindudunu bırakmayın Buhari Hadis-i Şerif. Misk amber, Resulullah sallallahu aleyhi kendisi sürerdi. Severdi, sürünürdü. Kainat efendisinin kokladığı koku. Ama hakikisi. Şimdi misk geldi miskül gazel. Göbek kanı. Göbek miski anın olduğu misali bu tekrar kan olur mu Allah hali diyor Risale-i Kusye. Hakiki Ceylan'ın göbek şeyidir. Göbek kanıdır torbasındadır. Efendimiz salavat okursunuz inşallah. O da tam e, bir hakkı misktir. Evvelce de vardı zaten. Bunlara itibar edersiniz. Ondan sonra Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. Ne yapayım arkadaş? Hazırlık yapalım. Hangi sayfadaydı ya? Üzerine üç tane e, şey yazdım. Sayfası kaç onun? Okuyayım size. Hiçbir Şerifler'den. Efendim hakikaten ama kumaş olarak da ona öyle bir dokuma yapıldı ki öbürlerinde imamların elinde kalıyormuş cenaze mamanı. Öyle zayıf kumaşlar var. Buna kaç dikiş atıldı bilmiyorum yani kumaş dokuması 60 küsürlü mü ne dediler tel şeyi dedik yani insanların avretini muhafaza etsin inşallah. onu hangi sayfada o ya? Mübarek adamlar açmıyorsunuz önüme ya. Şimdi bir ismi şerif var o burada evet. Sayfede, Bu sayfayı okursunuz. Sayfa kaç? 51'de bu. Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor biliyor musun? Buyuruyor ki Sübhaneke la ilaha ente, ya Rabbi ulu ve ve o ve rahimu. Sübhaneke. Bu kaynakların altına yazmışız kitaptan. Ölünün kefenine yazıp onunla birlikte defnedilirse Şehabettin Sühre verdiği Meşahin Reisi. allah Teala bu meyitin lisanını sorgu sual meleklerine cevabıyla rahatça konuşturur o kişi mezarında korkmaz dehşete kapılmaz kabrinde cennetten bir pencere açar cennet bahçelerinden bahçe yapar bu rivayetle efendim amel etmek isteyenler e, bunu önceden işte yazdırmalı yakınlarına da vasiyet yapmalı kefeninin yerini de öğretmeli ki çünkü onlar telaştan başka bir kefen bulurlar bak benim burada kefenim demeli hazırlamalı diyor bu ismi şerifi yazdık Kefene. Bu kefenler. İki. Bu birinci İzmir şerif. 17 yedinci şerif. Ya menna nüzel yaksan İzmir şerif. Ne diyor? Bu İzmir şerifi ya Kabe örtüsünden ya Ceylan derisinden. Şimdi herkese Kabe örtüsü bulacak durumumuz. Yok benim kendime bir Kabe örtülerim bir şeylerim var. Baya bir bohçam var yani mezara hazırlığımda. İşte telaştan beni de gömerler sonra dışarıda kalır bir daha da açamazlar. Öyle de bir sıkıntı var. İyi bir vasiyet yapmak lazım. Ceylan derisini bulduk. Ceylan derisinin üzerine yazdık. Bu ikinci budalar. Ceylan derisinden bir parça üzerine misk ve safranla. Hakiki misk, hakiki safran da ne kadar pahalı biliyor musun? Şey, mürekkebi falan. Onunla yazdık. Meyyitin kefeninin göğüs kısmına. Gö göğüs kısmına yazdırdık. Göğüse gelecek. Defne derse kabrinde rahat eder. Azaba duçar olmaz. Suali çabuk geçer. Yani... Bedeni kabirde çürümez diyor. Şahbetli Süreverde Hazretleri. Büyük günahkar olsa bile ahiretteki hesabı bilmem de ben burayı konuşuyorum. Bu ismin azameti ve bereketiyle kabrinde rahat eder diyor. Bu da benim gibi büyük günahkarlar için çok lazım. Bu 17. 37. ismi şerif Ya Kerime'l Affize'l Adli Bu da bir kağıda yazılıp kefene konursa kabri cennet bahçelerinden bahçe yapar. Rahmet meleklerinden Kabrine gelir, Münker Nekir suallerine vereceği cevaplarda yardım ederler. Başka melekler onun e, rahmete nail olmasına ilave melek, ismi şerifin meleği gelip, Münker Nekir çünkü korkunç geliyor. Allah korkunç göndermesin bize. Diğer melekler yardımcı rahmet için gelirler. Bu üç ismi şerifin, üçü de bu kefenlerin içinde mevcuttur. Biri kağıda yazılıdır, göz kısmına konacak. Biri kefene yazılıdır. Misk ve Safran'la biri Ceylan dersine yazılıdır. Bu da size gelmiştir. Çarşambadaki dükkanda mevcut olmak üzere. Yani artık sorarsın belki yarın falan hazırlamışlardır. Kadının ayrıdır. Çünkü kadının kutusu erkeğin kutusu ayrı. Kadında bir kat fazla biliyorsunuz. Kefen şeyi dört kat olduğu için onlar birbirine karışmasın yani. Kadın erkekse söyleyin. Şey değil yani hepsi aynı değil. Alınacak kadın mı erkek mi? İsimler aynı da parçaların metreleri aynı değildir. Çünkü kadında tesettür fazla olması gerektiğinden bir kat fazla rivayet ediliyor. Sonra e, bu Ashab-ı isimleri, bu mübareğide şunu var ya şunu, kaç günde zor hazırladım şurayı. O kadar zor bir iş. İsimleri hakkında çok rivayet var. Hat ve yazı. Bütün kitapları taradım. Imam Zübidi'nin Tacul, Arus, Kacit, Lugat'tan tut. Hepsinden baktım. Eshab-ı evni isimleri. Buna alanda bu da veriliyor. Bak, Eshab-ı evni isimleri altı rivayet var. Altısı da burada. Altı dikiş. Bu hepsi aynı değil. hareketleri harfleri farklı. Hangisi tesir ederse, buna tam karar verilemediğinden rivayet muhtelif. Onun için bu bütün isimler buradadır. Burada da bütün isimler buradadır. Eshab-ı isimleri efendim ve havası ne diyor burada? Aradığını bulmak için, kaçtığından kurtmak için, yangını söndürmek için Ebu Şibir Hazretleri'ye hepsine kaynak koydum bak taberaniden hepsi kaynaklı. Diyor ki isimleri bir şey üzerine yazıp yangının içerisine attığı anda söner. He denenmiş. Ondan sonra çocukların ağlamasını kesmek Ekinlerin bereketi, mahsullerin korunması, ondan sonra kalp çarpıntısı, damar atmaları, hastaya her üçüncü günde tekrar evdet eden sıtmanın kesilmesi, efendim, baş ağrısı, zenginlik, makam mevki itibar, hep bunları benden istiyorsunuz. Allah'tan isteyin, hesabı kef'in evin hürmetine inşallah. Benden dua istiyorsunuz da ben nasıl yapacağım? Ben de bunlardan, himmetlerinden istiyorum. Yöneticiler nezdinde iş gördürmek, Bunlar, bazıları işte sağ bacağa bağlanıyor. Bazılarında işte yangın içine atılıyor. Kolay doğum için sol bacağa bağlanıyor. Malı korumak için, bindiği geminin selameti için gemiye asılsa hiç o gemide bir şey olmaz. Öldürülmekten kurtuluş o üzerinde taşınacak. Kimse seni öldüremez. Öbür türlü kaç tane koruma? Çelik yelek, herif kafasına sıkıyor. E yani onun için e, en iyi koruma, öldürülmekten korunmak için eshab-ı keyfin isimleri ondan sonra e, ekinin mahsulünü haşeratı kaçırmak vesaire bu kitaptan kaynakları vermişimdir eshab-ı kebbin isimleri çocuk isimlerini çocuk öğretin onlar hangi evin kapısına yazılsa isimleri ne olacak doğru bak niye eksik yazmışlar halbuki son dakika tahsisi yapıp gönderdim onu yine yapmamışlar çocuklansa öğretin hangi evin kapısına yazılsa o ev yanmaz Hangi eşyanın üzerine yazılsa çalınmaz, hangi gemiye yazılsa batmaz, efendim, ee, vesaire. Bu Osmanlı levhasıdır şu, yüz seneden fazla. O onu öyle orijinal, çünkü yuvarlak yazılmazsa tesir etmiyor. Bazıları yazdılar, yazlar tesir etmiyor. eshab kebir Kefi rüyalarında gördüler. Dediler efendim sizin isimlerinizi yazıyoruz, kitaplarda havasını görüyoruz, fayda görmüyoruz. Nasıl yazıyorsunuz? Dediler ki yuvarlak yazın. Kıtmiri ortaya yazın... ...isimlerimizi yuvarlak yazın... ...yoksa fayda görmezsiniz... ...ondan dolayıdır ki Evliya Allah... E, ...böyle terkip etmişlerdir... ...bu... ...burada da yine... ...efendim... ...altı tane var... ...ama esas onunla beraber... ...ne var... ...bu üzerinde de taşınabilir... ...ince yapıyoruz ki hani... ...taşıyabilir... ...işte bir şekilde... ...çocuğa takabilir... Ar ...arsasına... E, efendim, ...eşyasına... ...muhafaza için... ...geminin batmaması gidiyor bir sefere... ...bunlar... ...yazılabilir... Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hazreti Mehdi'ye yardımcı olacaklar. ağır zamanda dirilecekler. Tasarrufları devam ediyor. Rabbim himmetlerini bizim de üzerimizde daim eylesin. Amin. Allah Teala fitne zamanlarda onlar gibi yoluna hicret edenlerden eylesin. Dinini kurtarmak için dünyasını feda edenlerden eylesin. O mübarekler hürmetine bizlere de yardım eylesin amin subhanallahi ve bihamdihi ve salatu ve selamun seyidül murselin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn allahümme ensel kel cennete na'ûzü bike minen nâr allahümme ensel kel allahümme ve'l ve min sehatik minen nâr allahümme ensel kel cennete ve men qarribe ileyh am qawlün am amel na'ûzü bike minen nâr ve men qarribe Muhammed sallallahu aleyhi Ne'ûzibike müşerime s'âdeke min ebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ. Ve entel müstehâin mâ aleke l-belâgu lâ huvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-halil âfır. <gülüyor> Ya'arhamen râhim, Ya'arhamen râhim. Ya'arhamen râhim. Ramazan-ı Şerife günahsız girmeyi nasip eyle. Amin. Günahsız çıkmayı nasip eyle. Amin. Kadir gecesine mutlaka rastlamak nasip eyle. Amin. O bin aydan hayırlı geceden, mahrum olan hayırlardan mahrum olur. Bu mahrumiyetten bizi muhafaza eyle. Bu sene hangi gecede de devredip de hangi geceye vuracaksa o gecede bizi akah eyle. Amin. İbadete muvaffak eyle. Amin. Son on gecelerde itikaf nasip eyle. Amin. Manileri izale eyle. Allah'ım yolunda daim eyle. Allah'ım el sünneti aziz eyle. El-i bit-ad-i zelil eyle. Suredeki sünnete yardım eyle. Amin. Irak'ta el-i sünnete yardım eyle. Amin. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Afganistan'a, Filistin'e yardım eyle aktar neyse, Türkiye'de de zulme uğramış mazlum Müslümanlar halas ile esirleri halas aile hapishanedekileri eli sünnet mazlum müftara olanları halas ile. amin, amin. diyendilerini azad eyle amin. hayırlı muratlarımıza nail eyle korktuklarımızdan emin eyle cemaatlerimizi daim eyle sohbetlerimizi kaim eyle Kadir gecesinde böylece buluşmak nasip eyle amin. engelleri bertaraf eyle amin. maddi manevi bütün imkanları seferber eyle amin ve hurmet ve yasin bize nevel ölenlere garikayı garikayı rahmet kabullen nur eyle. Abdullah Hamza İçmal Hakkı Mehmet Süleyman Çetin Hüsmet Efendiler Fatıma Aişe Safiye Saliha Han, hanımefendi kardeşlerimiz kabirde senin elinde senin huzurunda amelleriyle rehin vaziyettedirler Allah'ım rehin bağlarını çöz ya Rabbi seyyatlarını mahve ya Rabbi hasenata tebdil eyle ya Rabbi Amin. ruhler için buyurun Amin. eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve la ilahe illallah muhammedun rasulullah fi kulli lemhetin ve nefesin Allah. adede mâvşâhû ilmullâh Süleyman Hoca mı bu? Numan eh, Hoca'nın babası, Süleyman Hoca <transitioning têm> çay el-i imamıydın barek rahmet eyle kabrinin nur eyle derecesine âli eyle ya Rabbel'a'l ve ya hayran nasirin sen be ya Rabbi kabirlerine bizden çok Nurdan tabaklarla hediyeler eyle. Amin amin bıhurmet Taahhüv asin. sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma, ve sall ve barik, ala sallahu Muhammedin wasallam. Allahumma, el habibil sall ve el Allah sallahu ve ala alihi ve sahbihi amin sallallahu alaihi ve sellem Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ruhuna fendi baba